Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu wa billahi min ve min ve Ve illallah la ve abduhu Geçen hafta dersimizin sonunda demiştik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki من رغب an sünneti, فليس minni. <gülüyor> ve bu hadis bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olduğuna dair ne yapıyorlar? tasdik ediyorlar. Ey, her kim benim sünnetimden yüz çevirirse veyahut da benim sünnetime aykırı hareket ederse Tamam mı? O benim sünnetimin üzerinde değil. Ve demiştik ki dikkat ediyorsanız fe leyse minni demek benim dinimden veyahut da benim dinim üzerinde demek değildir. Demiştik ki fe leyse ay, leyse ala tarikati leyse ala sünneti leyse ala menheci. Çünkü ve vesselamın sünneti tek kelimeyle Allah Celle Celaluhu'nun ona çizdiği yol doğrusunda hareket ediyor. Dolayısıyla onun sünnetinde küfür olabileceği gibi masiyet de vardır. Tenzihen mekruh var veyahut de tenzihen tenzihen e, şey, tahrimen te, mekruh var. Hanefi fukahası diyorlar ki bu iki şeyi koşuyor Bir, tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh. Tehrimen mekruh derken, ey o yapılan şey nedir? Günahtır. Kesinlikle. Karşılığı ve iqab var. Tenzihen mekruh derken, ey o yapılan şeyin ikabı yoktur. Ama aleyhissalatü vesselamın hoş görmediği bir şeydir. Dolayısıyla burada, feleyse ale sünneti, ey benim sünnetimin üzerinde değildir. veya hatta benim sünnetime muhaliftir. Ve geçen hafta size şeyi örnek vermiştik. Üç sahabi demiştik ki üç sahabi ve Selam'in annelerimizden birisinin yanına giderek tamam mı? Onun nasıl ibadet yaptığını nasıl yaşadığını konusu üzerine ona onlara soru sordular. Ve ondan sonra aleyhissalatü Selam onların yapmış oldukları onun sünnetine aykırı olduğunu Ashabına bildirebilmek için veya bildirmesi için hemen ashabını topladı. Ve dedi ki ne oluyor bazı şahıslar işte şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle işte ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle kim benim sünnetimden yüz çevirse o benden değildir demiştik. Evet. Ve burada <coughs> diyor ki fe'in kile fetarikul matlub eşşer'iyyen nedben av wucuben hel yüsemme mubtada'an emle yani bir kişi şer'i yönden ister vacip olsun ister mendub olsun acaba şer'i yönden vacip olan bir şeyi terk eden bir Müslüman buna mübdedi veyahut bir bidaatçı denilebilir mi? Veya da haram olan bir şeyi terk ederse, şey irtikap ederse bu kişiye mübdedi veyahut bir bidaatçı denilir mi? Denilmez. İslam şeriatının çerçevesi içerisinde olup da aykırı hareket eden kişiyi ey haramı irtikab eden tamam mı ve mendup olan bir şeyi terk eden bu kişiye bidatçı veyahut da muftedî denilmez. Buna ne denilir? Buna ya sünnete muhaliftir tıpkı demin ki söylediğimiz hadise göre eleyse sünneti feles sünneti diyen de mahsiyet sayılır. Örneğin bir kişi bir kişi alkollü içki içerse buna bidatçı diyemeyiz. Buna ne deriz? buna masiyet irtikabeti etti deriz. Ey, haram olan bir şey. Zina yaptı. Kadınla musafaha yaptı mesela. Sıvara içti. Herhangi bir masiyeti ve o masiyet büyük şirk değilse. Öbür tarafta mendub. Mendubu terk etti. Örneğin deminki ashabın yaptıkları gibi. Örneğin bir kişi evlenmiyor. Peki evlenmemek Evlenmemek haram mıdır yoksa haram değil midir? Artık burada şahıs kendisi takdir eder. Öyle değil mi? Yani örneğin filan zeyd evlenmiyor. Evlenmek ve evlenmek gücü olmasına rağmen, hasta olmamasına rağmen tamam mı? Hapiste olmamasına rağmen evlenebiliyor, vücudu var yani erkektir. <gülüyor> erkekliğinde hiç herhangi bir e, halal yok tamam mı maddi yönden de şeydir ama evlenmiyor bu kişiye bu kişiye biz sen haram irtikap ediyor musun etmiyor musun diyebilir miyiz diyemeyiz miyiz Vallahi o kişi takdir eder eğer o kişi o kişi evlenmiyorsa ve evlenmediği zaman da burada masiyat irtikap ediyorsa örneğin kadınlara bakar ve lezzet alıyorsa veyahutta gizli gizli hiç kimse onu görmeksizin masiyet irtikab ediyorsa örneğin hanımlarla zina etmiyor ama başka yollardan kendi şehvetini tatmin ediyorsa o zaman böyle bir kişinin evliliği terk etmesi onun için haramdır ama eğer böyle bir şey söz konusu değilse örneğin kesinlikle kadınlara bakmaz ve kadınlara bakmak için de hiçbir zaman fırsatlar kollamaz ve şehvi arzuları kadınlara karşı kesinlikle uyanık değil tamam mı? ve gizli bir şekilde hiçbir zaman bu tür masiyetleri de yani şehvetini tatmin etmek için bu tür masiyetleri de irtikap etmez tamam mı o zaman bu kişinin hakkında evlenmemek nedir tenzihen mekruhtür Anlaşılıyor mu? Tenzih mekruh. Niçin? Çünkü tarihte bizim Türkiye'mizde Ustad Bediüzzaman rahimahullah hayatı boyunca evlenmemiştir. Ve bundan önceki derslerimizde bu zatın neden evlenmediğini değinmiştik. Ondan daha önce Şam bölgesinde İmam İbni Teymiye rahimahullah kezalik evlenmedi hiat ve selam evlenmiştir Ve ve Selam dikkat ettiyseniz geçen dersimizde diyor ki işte ben hem oruç tutarım tamam mı Hem bazı günler tutarım bazı günler tutmam Ondan sonra geceleri yatarım Ondan sonra bazen kalkar namaz kılarım öbür tarafta hanımlarıma da yaklaşırım Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Bu saydığı şey. Bu şahıslar bu gibi şeyleri yaptıkları zaman ne için yapıyorlardı? Allah için. Yani Allah'a daha çok yaklaşmak için. Ama ve Selamın sünnetini açtığı için dedi ki ve Vesselam İslam'da bizim dinimiz veyahut benim sünnetimde böyle bir aşırılık söz konusu değildir. İslam masattır. Hem yatacaksın hem ibadet edeceksin. Yat mesela 5 saat, 6 saat yat ondan sonra 8. saatte kalk namaz, kalk namaz kıl. Ve yahut da sonra şu kadar namaz kıl ondan sonra yat iki saat sonra üç saat sonra kal biraz Kur'an oku tamam ama hiçbir zaman bütün geceyi uyum uyumayıp bütün geceyi gece e, ibadetle geçirmek o sahabinin yaptığı gibi diğeri de hayatta bütün hayatı boyunca bütün hayatı boyunca günleri oruçla geçirmek diğeri de hayatı boyunca hanımlarına yaklaşmaması veyahutta bekar ise hiç evlenmemesi bütün bu üç hadise, Ali, Saad ve Selam'in inkar ettiği hadiselerdir. O zaman alimler diyorlar ki, acaba o üç sahabiye bidatçı denilebilir mi? Alimler diyorlar ki, hayır. Diyorlar ki, bu kişiler Ali, Saad ve Selam'a onlara demedik, demedi, siz bidatçısınız veya da bidat ihdas ettiniz. Çünkü İslam'a yeni girdikleri için Ali, Saad ve selam'ın sünnetini tam sünnete ihata etmemişler. Yani Aleyhisselam'ın sünnetinden bazı cehaletleri var. Tamam mı? Dolayısıyla cehaletlerinden dolayı bu gibi bu gibi şeyleri ne yapıp irtikap edip sünnete muhalefet ettiler. Bilmediklerinden dolayı. Ama selam camiye gidip isimlerini vermeksizin onlar rezil olmasın diye ne oluyor? Bazılar şöyle şöyle şöyle şöyle diyor. İşte ben böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Kim bunun üstünü aşarsa o nedir? O benden değildir. E kim benim sünnetime muhalefet ederse benim. Çünkü hayat boyunca oruç tutmak tabii ki insanı ne yapar? İnsanı yani yıpratır. Bir tane hani, sat yani acaba o ve Vesselam'dan daha mı çok takvalı? ve hani Vesselam böyle yapma. Davud Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Bir gün tutar bir gün tutmuyordu. Ve bir ashabtan birisi dedi ki ya Resulullahım Aleyhisselam ona dedi ki, bir gün tut, bir gün tut. Dedi. Bundan daha kuvvetliyim dedi. Dedi, bundan daha hayırlı bir oruç yoktur. Tamam mı? Bundan daha hayırlı bir oruç yoktur. Ey, bir, yani en faziletli oruç, Davud selamın Vesselam'ın tuttuğu, tuttuğu oruçtur. Ha o zaman bu sahabilere bidaatçı denilmez. Aynı şekilde, bu evlilikten yüz çeviren kişi de, ne yapılmaz? Bunan veya veyahutta muktedir denilmez. Ama menduk müdür, tehrimen mekruh müdür, tenzihen mekruh müdür o kişiye bağlıdır veyahutta onun hakkında hüküm verebilmemiz için onun yaşantısını yüzde yüz vakıf olmamız gerekiyor bu hükmü vermemiz için ey haram işliyor veyahutta işlemiyor söyleyebilmemiz için o kişiyi yakinen tanımamız gerekiyor veyahutta gizli anlarını o da mümkün değil o zaman o kişi, biz o kişi yederiz ki sen sünnete muhalefet ediyorsun, tamam mı? Ama masiyeti itikabet mi ediyor mu, etmiyor mu kendisi bilir. Biz onun hakkında sen ediyorsun diye söyleyemeyiz. Onun için bu gibi şahıslar, tamam mı? Ey evliliği terk eden kişi kişiye bir dachte veya otta da müptedir diyemeyiz, tamam mı? Ancak zahiren sünnete muhalif olduğunu söyleriz özellikle önder ise özellikle önder ise Ey örnek edinilecek bir pozisyonda ise o zaman onun mürütleri ve o tana tabi olan insanlar arasında bakarsın birkaç kişi de onun yaptığını yapabilirler Tıpkı bazı ustaların bazı ustalara uyduğu gibi öyle değil mi biliyorsunuz bu zaman bu zamanda bazı cemaat liderleri geçmiş ustaların evlenmediği için onlar da evlenmiyor tabii ki. Demek ki ustattan ne yapıyor? Etkileniyor. Ha o zaman lider pozisyonda olan bir kişi hareketlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü o resul varisidir, ay alimdir. Alimler resullerin varisleridir. O zaman alim davetçi İlim talebesi ne yapması gerekiyor? Harfiyen sünnete uyması gerekiyor. Niçin? Çünkü onun mukallitleri var. Veyahut onu ta ona tabi olan insanlar var. O kişiler bid'ata, muhalefete veyahut da sünnete aykırı hareket etmemeleri için sünneti aşmaması gerekiyor. Sünnetin üstüne çıkmayacak. Ey devamlı sünneti yaşamaya çalışması gerekiyor. Yaptığı bir ibadeti aleyhissalatü vesselam'ın sünneti üzerine çıkmayacak. Ama sünnetli yani tenzihen bazı sünnetli terk etmesinde bir sakıncası yoktur. Yani ille de bütün sünnetleri yapacak diye bir kaide yoktur o davetçi. Çünkü sünnetleri terk etmek nedir? Günah değildir. Ama önder ise lider pozisyondaysa tamam mı? Ve ben bu önder veyahut da lideri kast ederken ey dini bir cemaatin lideriyse Yoksa mesela bir حزبın lideri yani bunda bu işler ondan kimse ondan hisse ama yani din konusunda lider ise din konusunda usta ise din konusunda muallim ise o kişi onun tabileri olduğu için o kişi kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü her attığı adım onu izlerler ve onun yaptığını yaparlar ha. Çünkü o önder yaptığı şey ona bağlı olan insanlar eğer bu caiz olmasaydı, bu yapmazdı diye ne yapacaklar? Onlar da terk edebilirler veyahut da yapabilirler. Ha o zaman bu din lideri veya da grup ustadı kalkıp da böyle bir sünnetten yüz çevirdiği zaman olabilir ki ona tabi olan insan ve özellikle onu çok seven insanlardan bazıları aynı hataya düşebilirler. Madem ki benim ustadım Evlenmiyor. Bunda bir hikmet var. Değil mi? Genelde öyle söyleniyor. Yani şeyh, usta bir şey yaptığı bir şey söylediği zaman mutlaka bunda bir hikmet var diyorlar. Sen hikmete ne bakacaksın? Sen onun fiiline bakacaksın. Onun için Ali radıyallahu ta'ala diyor ki, tamam mı? Diyor ki, sen diyor hakkı şahıslarla tanıyamazsın. Ama şahısları hak ile tanıyacaksın. Tamam mı? Şahıslar hakkı nasıl? Yani sen hakkı şahıslarla tanıyamazsın. Yani bir şahıs her konuştuğu illa de hak değildir. Ama şahıs hata ettiği zaman onu neyle terazi edeceksin? Neyle ölçeceksin? Kur'an ve sünnetle ölçeceksin. Aklınla değil. Onun her yaptığı şeyde hikmet vardır. Söylemek de doğru değildir. Yapmış olduğu söz ve fiillere bakacaksın. Sünnete uygunsa, sünnettir, sünnete aykırısa... Hiç korkmadan, çekilmeden bu sünnete ekırıdır diyeceksin ve gerekiyorsa soracaksın. Neden ustadım efendim siz neden bu sünnetten yüz çeviriyorsunuz veyahut da neden bunu yapmıyorsunuz? Hani bilelim siz bizim önderimizsiniz, örneğimizsiniz. Eğer bunda gerçekten şer'i bir hikmet varsa biz de bunu yapalım gibisi soru sormakta hiçbir beis yoktur. Kocaman kainatın efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu gibi şeyler soru yöneltiyor. E neden normal bir insana, bir lidere bu gibi sorular yönetilmiyor? Neden sorulmuyor? Yok. Usta, tamam mı? Her yaptığı şeyde hikmet vardır veya ota şey, her yaptığı şeyde hikmet vardır. O zaman tamam ne yaparsa yapsın bir şey olmaz. Bu doğru değildir. Diyor ki burada, evet yani bu vacibi ve mendübü Vacibi terk eden veyahut da mendübü terk eden bir kişiye bidaatçı diyemeyiz. Bu adam mendübü terk eden bir kişi sünnete muhalif olmakla beraber ne yapmaz? Günah almaz. Vacibi terk eden bir kişi de bidaatçı değildir. Ama nedir? Masiyet veyahutta da günah irtikap etmiş oluyor. أَحَدُهُمَا اَنْ يَتْرُكَهَا لِغَيْرَ الْتَدَيُّنْ اِمَّا كَسَلًا اَوْ تَدْيِعًا Tamam mı? Çünkü bazı şahıslar, bazı masiyetleri irtikab ettikleri zaman veya hatta bazı vacipleri terk ettikleri zaman belki de tembellikten dolayı veya hatta vakit bulmadığından dolayı örneğin bir kişi bir dairede çalışıyor tabi da bir şirkette çalışıyor. Şirketin sahibi veya hatta da dairenin müdürü cuma namazı geldiği zaman cumaya gidemezsin diyor. Niçin? Diyor ki sen burada memursun diyor sen belli saatler karşısında çalışıyorsun. Ve burada maaş alıyorsun. Sen buradan gidersen buranın işi aksalır. Çünkü o devletin veyahut o toplumun tatil günü cuma günü değildir. Yani iş günün iş günüdür. Veyahut da iş yapma vaktidir. Dolayısıyla diyor ki sen gidemezsin. Bu adam cumayı terk edip te işine gitmediği zaman, şey cumaya gitmediği zaman biz bu adama, tamam mı? Bu adama yani mahsusten cumayı terk etti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niçin? Çünkü çoluk çocuğu rızkını kazanıyor. Onun bahanesi benim patronum beni bırakmıyor veyahut da benim müdürüm beni bırakmıyor. Ben gidersem diyor, müdürüm veyahut da patronum neyse şirket patronu veyahut da devlet dairesinin müdürüm diyor ki beni işten atacaklar. E benim de çoluk çocuğum var. İkide bir ben iş arayamam. E bu toplumun şeyi de budur. Nereye gidersem aynıdır. Bütün şirketler aynıdır. Bütün devlet daireler ayrı. Diyor ki gidemezsin. Sen burada işçisin veyahut da memursun gidemezsin. Ha o zaman bu adam cumayı terk ettiği zaman biz bu adama inaden veyahut da bilerek sen cumayı terk ettiğinden dolayı sen şöyle fasıksın şöyle her şey kafirsin demek doğru değil. Yani bu adam Allah katında zahiren her ne kadar günahkar ise de bunun bunun tutunduğu illet Allah katında geçerli ise Allah Celle Celaluhu ona ne yapmayacak? Ona ceza vermeyecek. Çünkü Allah Celle Celaluhu onun kalbini en iyisini bilir. Gerçekten de bu adam hakikaten bu adam samimidir gitmek istiyor. Ama imanı zayıf olduğu için de rızık korkusu da var biraz da hak vermek lazım çünkü toplum hepsi öyledir. Hangi fabrikaya hangi iş yerine giderse genelde öyledir. Nadir bir patron cuma vaktinde veya da cuma günü iş öğleden, öğle namazından sonra olsun. Yani öğlene kadar, ey cuma namazına kadar iş yok. Cuma namazından sonra mesela iş yapalım şu kadar saat ya yarın mesai verirler veyahut da tam mesai verir artık o patronun şeyine kalmış bir şeydir. Ha o zaman böyle bir kişi Allah katında mazur olabileceğinden dolayı biz o adama fasık diyemeyiz. Hani la ta'at al-makhluq. Evet. La ta'at al-makhluq fi ma'siyati Allah ve yuṭa fi ma'siyati al-khaliq hadisi hadisi bu güç nispetindedir. Allah celle celaluhu güç üstünde olan bir şeyle mukellef tutmuyor. Çünkü Allah celle diyor ki: "İttakullah mastata'tum." Tamam mı? "İttakullah mastata'tum." Ay gücünüz nisbetinden Güncünüz, gücünüz gücünüz nisbetinde Allah'tan korkarak Allah'ın yasaklarından kaçınıp Allah'ın emirlerini yerine getiriniz. Bu da onun gücü üstünde olduğu için, iman zafifliği de olduğu için çünkü diyor ki efendim diyor ben buradan çıkarsam diyor. E ben her hafta, her gün, her ay bir yerde iş arayamam ki diyor. Çoluk çocuğum var, ki, ev kirası var. Ya e ben diyor zaten Ankara'ya ücret çalışıyorum. 600-700 lira mesela bu şimdiki şeye göre, traj'a göre. E ben diyor, bu adam beni çıkar. Bunlar beni çıkardı. Ben diyor, iş buluncaya kadar belki bir hafta, belki bir ay geçer. Peki bir ay ben evin kirasını, çoluk çocuğu, rızkını ve yemeğini neden vereceğim? Ha o zaman hakikaten de yani işler biraz zordur. Öyle değil mi? Ha o zaman davetçi, özellikle ben buna değinmek istiyorum acizane. Biz eğer gerçekten davetçiysek İli emredip kötülükten sakındırıyorsak ve gerçekten merhametli ve şefkatliysek tamam mı? Biz davetçi kalalım. Ay kadı olmayalım. Hem davetçi hem kadı olmayalım. Yani insanların üzerinde hüküm kesmek doğru değildir. Sen davet etmeye çalış. Tamam mı? İnsanların bu yapmış oldukları mazur mudur değil midir? Araştırmakta bir ve is yoktur ama işte o kafirdir, bu zındıktır, bu fasıktır, bu şöyledir, bu bir daha açık. böyle rastgele ona buna, böyle bir davetçinin etrafında kimse bulamazsın. Niçin? Çünkü sen herkese dil uzatıyorsun. Herkese dil uzattığın zaman senin etrafında kimse kalmaz. Yani sünneti yaşamak isteyenler bile baktık baktık sen baktın ki bir şey terk etti, hemen yapıştırıyorsun. Yani bu insanda kalp var. Yani <gülüyor> Hemen ne yapar? Kalbi rahatsız olur. Hoşnut burada yani senden kalben küser bir gün, ikinci gün gelir üçüncü gün dinler, beşinci gün senden ayrılır. Tamam mı? Dolayısıyla davetçi bu konuda çok hassas olmalı. Yani davetçi bir kişi iyiliği emredip kötülükten sakınırınca veyahut ta ilmi örtüp cehaletten insanları kurtarınca kimlere nasıl yaklaşacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Davetçi davet edeceği şahısları tanıması gerekiyor. Çünkü tanımadan veyahut da şer'i ilimleri dataylı bir şekilde bilmezse çok potlar kırar. Ve potlar kırdığı zaman hepsi İslam adına olacağı için tamam mı? Zarardan, faydadan çok İslam'a ve kendisine daha çok zarar getirmiş olur. Onun için bazı şahıslar biz dikkat ediyoruz, bazı davetçi kardeşlerimiz veyahut da ilim talebesi kardeşlerimiz Hakikaten bazen sünnete uygun hareket etmiyorlar davette veya da ilimle <gülüyor> <gülüyor> aktarırken. O kafirdir, bu şöyledir, bu böyledir. Mesela tekfircilere, işte efendim o tekfircidir, o batıl üzerindedir, o şöyledir. İşte sadece biz varız, bizim fırkamız şöyle iyidir ama onların fırka Güzel de yani sen şahıslar üzerinde durma. Sen menheci belirtin. Menheç budur, yol budur. Hasan şöyledir, Hüseyin böyledir, değil mi? Sen menheci menheci koy veyahutta göster ayeti oku, hadisi söyle bu ayete, bu hadise, bu çizgiye aykırı hareket eder tamam mı? Ederse doğru yolda değildir. Ama işte filan filan filan dediğin zaman o zaman o da senin aleyhinde bu sefer sen de ona cevap vereceksin o da sana cevap verecek oldu mesele ne biliyor musunuz? Oldu kavga şahıslar ve cemaatler arasında. Ee, o zaman hep birbirleriyle uğraşacaklar. Böylece dava aksalır. Seyyid Kutub Allah Rahmet Etsin onun bir kitabı var. Tamam mı? Yoldaki İşaretler diye bir kitabı var. Diyor ki Allah Rahmet Etsin. Biliyorsunuz Seyyid Kutub Rahim Allah hataları olmasına rağmen yani isabet ettiği şeyler de çoktur. Ve İmam Elbani Rahim Allah biz diyor her ne kadar her ne kadar canını Allah rızası için feda ettiyse de ve bu esnada her ne kadar şey yaptıysa da diyor biz ona ne onu ne yapmıyoruz biz onu tekfir etmiyoruz. Çünkü o alim değildi ve o devamlı hafiz saydı ve mazurdu özellikle İhlas Suresi, Felak Suresi, Bi'l-i'vâl-kâfîn bu gibi süreler değinirken vahdetül vücuda düştüğünü, tamam mı? İsim ve sıfatlarda hataya düştüğünü ve diyor ki mesela ama Seyyid Kutup rahime Allah gerçekten bazı kitaplarında çok güzel meselelere değindir. Ve bu yoldaki işaretlere de diyor ki Müslüman davetçinin ve ota da ilim talebinin diyor bir hedefi var. Hedefine ulaşabilmesi için tamam mı? Sağda solda işaretler çok. Müslüman bir davetçi diyor hedefine ulaşabilmesi için sağdaki soldaki işaretlere takılmayacak. Devamlı hedefi edinsin. Ve ben acizane, o bu örneği vermiyor, ben veriyorum diyorum ki tıpkı bir nişancı gibi. Bir nişancı mesela tabur başkanı diyor ki askere 12'den vuracaksın. Bu asker veyahut da niş bu nişancı bütün hedefi 12'den vurmaktır. Şu ile bu ilan hiçbir zaman ne yapmaz, ilgilenmez. Gözünü, kalbini, vücudunu, bütün her şeyini ne yapıyor? Hedefe vurmak için vurmak istiyor ama maalesef şiddet onunki de vurmuyor. Ne yapıyor? 9'da, 10'da, 11'de vuruyor. Seyyid Kutup rahimehullah bunu demek istiyor. Diyor ki sen hedefe ulaşmaya çalış. Ama eğille de hedefe ulaşacağım diye bir kaygı bir şeyin olması. Çünkü hedefe ulaşabilirsin, ulaşmıyor. Ama önemli olan diyor, senin çizginin dışına çıkmamandır diyor. Tamam mı? Sen çizgi çizgiden çıkmayacaksın ama hedefe ulaşabilirsin ulaşamazsın. Çıp tıpk Ali Sattwast selam dedi ki Ceziretul Arabta Yahudi ve Hristiyan kalmayacak. Ve hedefi Ceziretul Arab Yahudilerden ve Hristiyanlardan temizlemek idi. Ama onun ömrü yetmedi. Allah Celle Celaluhu onun ömrünü aldı ama yani hedefine ulaşamadı. Ali Sattwast selam onun zamanında Yahudi ve Hristiyanları Ceziretul Arab'tan çıkarmadı. Ama onun halifeleri ne yaptılar? Onun hedefini bildikleri için tamam mı? Ne yaptılar? O gittikten sonra Ömer radıyallahu ta'ala döneminde cezire Arabi Yahudi ve Hristiyanlardan temizledi. Çünkü Ali saad ve selamın hedefi buydu. Ama hiçbir zaman şaşmadı. Ömer bin radıyallahu an hedefinden şaşmadı. Dolayısıyla bir davetçi hedefine ulaşabilmesi için çok kırgıncı olmasın. Bu kafir, o fasık, bu bidatçı, bu mümne, yani şahıslarla uğraşmasın, yolu tutsun ve yolda kişi, yolda olabilmesi için tamam mı? Devamlı ayetler ve hadislerle veya o da ayet ve hadis yoksa icmadan icmadan yoksa kıyas ve bu şekilde Müslümanlara dost doğru gösterebilmek için bilmesi için çok uyanıkla çok aydın ve çok uyanık olması gerekir. Evet. diyor ki asani an yitrakha tedinen ay bir ibadeti tedinen terk ediyor ve bundan önceki dersimizde bir örnek vermiştik. Örneğin demin ki yine değindin. Örneğin adam evlidir. E ama devamlı hanımıyla uğraşması gece namazından alıkoyar, gündüz orucundan alıkoyar. Ne yapıyor? az yemek yiyor. Şehvetini azaltması için. Sen evlenmişsin kardeşim. Hanının var. Hakkını vermen gerekiyor. Madem ki sen bunun nikahını kıydın. Tamam mı? Hakkını vermen gerekiyor. Yok sen hem evlisin hem de kalkıyorsun. Doğru dürüst yemek yemiyorsun. Doğru dürüst besin almıyorsun. Ve hep kendini ibadetlere veriyorsun. Kitap okumaya, babamla okumaya, şu okumaya, bu okumaya. Ondan sonra hanım, e, bu hanımdır bu. Bunu da ne yap nasıl yapıyor? Tedeyyünen yapıyor. Allah'a yaklaşmak için. Nasıl? Çok gece namazı kılmak için. Veyahut da çok tesbih yapmak için. Veyahut da çok Kur'an okumak için. Veyahut da çok kitap yazmak için. Veyahut da çok hadis, ayet ezberlemek için. Ve böylece hanımını ne yapıyor? Hanımını ihmal ediyor. Ve bunu yaparken de tedeyyünen. İşte bu tedeyyünen yapmış olduğu bir şey sünnetin üstü olduğu zaman ne olmuş oluyor? Bid'at'a düşeceğinden korkuluyor. Özellikle dinde bir lider ise, ey bir cemaat veya bir grup lideri ise. Fehadırbu min kabil el diyor. Böyle bir şey, tamam mı? Bid'atlardandır veya hutta bid'atlardan olabilir. Haythu tadiyan bidid ma Allah. Çünkü diyor, Allah'ın caiz görmediği bir şeyi Kendisi ne yapmış oldu? Caiz gördü. O zaman bu teşriha girmiş oldu. Ve biliyorsunuz ibadetler tevkifidir. Ey ibadetler delile dayalıdır. İbadetler ile adetler arasında fark vardır. Çünkü adetler ibadet, ibadet, ibadet değildir. Ve örnek verelim. Örneğin bir sarık. Sarık, cübbe, fistan nedir? Bunlar adetlerdendir. Cibilli adetlerdendir. Örneğin Ali Satt ve selam döneminde ey risaletten önce ve risaletten sonra Araplar hepsi neydi? Hepsi sakallıydı ve hepsi fistanlıydı, hepsi sarıklıydı, hepsi cübbeliydi. Öyle değil mi? Müşrikler cübbeliydi, sakallıydı, efendim sarıklıydı ve bunları teleyyünen yapmıyorlardı. Bunlar adetleri öyleydi. Ve Selef alimler bil ittifak diyorlar ki bu gibi şeyler cibirli adetlerdir. Bunlar ibadet değildir. Ve kalkıp da bir kişi, bizim Türkiye'mizde çok, gezdiği zaman açık baş gezer. Namaz kılmak istediği zaman takkasına arkasından çıkarır kafasına koyar namaz kılar. E, eğer sen kafanı kapatacaksan illa de namaz esnasında kapatmak diye bir söz konusu değil çünkü ve vesselam devamlı başı kapalıydı namazda da kapalıydı namazın dışında da kapalıydı o zaman sen ehli kitaba muhalif olabilmen için her an için muhalif olman gerekiyor ama ille de dışarıda açık ama namazda kafa tebe tebeyyünen yapıldığı için bu nedir? işte buna bidat denilebilir ama bu insanlar cahil oldukları için yine kaideyi bozmamak için başta söylediğimiz gibi bu adamlar bidatçı değildirler bu adamlar cahildirler bu adamlar cahildirler onun için bu gibi şahıslara delilleriyle değindiğin zaman kabul ediyorlar ve ya devamlı kapatıyorlar ya da hiç kapatmıyorlar anlaşıldı mı? dolayısıyla bu konuda çok dikkat etmek lazım veyahut da sarıp Veyahut cübbe. Adam cübbe giyiyor sözde yani bu tedeyyündür. Ve alimlerimiz diyorlar ki ve Vesselam'ın cibilli adetlerini yapmak isteyen bir kişi niyetinden dolayı sevap alır ama fiilinden dolayı sevap almaz. Örneğin bir kişi fistan giymek ister. Niçin giyiyor? ve Vesselam giydiği için. Niyetinden dolayı sevap alır. Ama o fistanın giyiniş şeklinden ne yapmaz sevap almaz çünkü ofis giymek ibadet değildir. Çünkü İslam'da önemli olan nedir? Ehli kitaba muhalif olup evreti kapatmaktır. Tamam mı? Örneğin Türk toplumunun örf adeti nedir? Şarval, geniş pantolon, tabii daracık pantolon giymek caiz değildir. Ey, azaları gösterip böyle sıkı bir pantolon giymek doğru değildir. Mesela geniş gömlek, tamam mı? İşte bunlar şu anda Türk toplumunun adet bu Türk toplumunun adetlerindendir. Geçmişte öyle değildi. Şimdi öyledir mesela. Ha o zaman böyle bir kişi böyle yaptığı zaman, böyle yaptığı zaman oranın örf adetlerine uyduğu zaman diğeri geliyor diyor ki yok efendim. Ben namaz kılmak istediği zaman diyor. Bir de bantalon ve ceketin üzerinde de bir de cübbe giyeceğim. Tıpkı mescitlerde yaptığı gibi. İmam efendi dışarıda daracık bantolon geziyor camiye geldiği zaman camide evinde kılmak istediği zaman ava giymez yani cübbe giymez ama camiye geldiği zaman cübbeyi giyer öyle değil midir? camiye geldiği zaman cübbe giyer ama başka bir yerde namaz kıldığı zaman cübbeyi giymiyor Ha demek ki bunu tedeyyünen yapıyor ey bu sünnettir gibisi Halbuki böyle etikad etmek doğru değildir o minberde o mihrapta namaz esnasında o cübbeyi giymek nedir? sünnet değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın giydiği cübbe, örfü adetlerinden olduğu için, namazın dışında da giyiyordu, namazın içinde de giyiyordu. Ha o zaman sadece namazlara tahsis etmek, o zaman bu bidata düşebilir. Ancak alimlerimiz diyorlar ki, bu insanlar cahil oldukları için biz bunlara bidatçı demiyoruz. Bunlar cahil oldukları için sünnete muhalif hareket ediyorlar. Peki ne yapmak lazım? Bunlara güzel bir uslupla yanaşarak konuşmak lazım. Eğer sen ulaşamıyorsan, başka bir kişinin şeyiyle ona ulaşıp da ona mesela sen anlatamasın ve sen anlatsan senden kabul etmeyebilir Ama Rıfat kardeşe, diyorsun ki Rıfat kardeş onunla ilişkisi çok güzeldir. Sen ona söylersin, o da ona söyler. Dolaylı yollardan bakarsın ki o kişi senden kabullenmez ama ondan kabuller. Ve böylece o kişi bu konuda aydın olmuş olacak. Ha O zaman bu gibi şahıslara bu gibi şahıslara bir de açı da dememek lazım. Çünkü biz dikkat ediyorsanız Türkiye'mizde bazı bazı tarikat ehli kendine has bazı kıyafetleri var. Kimisi mürütleri hepsi yeşil takka giyer. Kimisi hepsi şarval cübbe giyer. Kimisi hepsi yeşil takka üzerinde mesela beyaz sarık giyer. Kimisi kahverengi takka giyer ve herkes cemaatini belirtmesi için halbuki. İnsanlar arasında toplumda meşhur olmak için bir kıyafet uydurmak kesinlikle sünnete muhaliftir. Ve sünnete muhalif olduğu gibi alimler diyorlar ki korkarız ki masiyete bile girebilir. Niçin? Çünkü riyakarlığa girerse o zaman masiyete girmiş olur. Kendini herkesten temiz ediyor. Bizim dışımızda herkes sapıktır. Bizim dışımızda herkes batıldır. Ya şırval giyeceksin ya sen Müslüman olamazsın gibisidir. Ya sen şırval giyeceksin, cübbe giyeceksin, fistan giyeceksin veya sen bizim aramıza giremezsin. Sen ya sarık giyeceksin ya da bizim aramıza katılmazsın. Hani sakal bu vaciptir. Adam eğer hakikaten sakal bırakabiliyorsa ve bırakmıyorsa Allah katında sorumludur. Tamam mı? Ve bırakma örneğin memurdur, polistir ve Polis olan bir kişi bırakamaz. Çünkü kanunlar var. Bu biz zahire deriz ki bu masiyettir. Ama biz burada kadılık yapmayacağız. yapmayacağız. Burada biz davetçilik görevini yapacağız. Biz o polisin veyahut o askerin veyahut da öğretmenin hakkında kadılık kararı vermeyeceğiz. Biz anlatacağız. Doğruyu anlatacağız. Ama sen tamam mı? Sen işte efendim Allah katında şöyle şöyle azaba Çarpılacaksın veyahut da şöyle şöyle de demek doğru değil. Niçin? Çünkü Allah Celle, Celle olabilir ki bu adamı mazur olabilir, görebilir. Evet biz diyoruz ki bu masiyettir. Ama Allah onu azap eder mi yetmez mi? Biz bu konuda kadılık yapmayacağız. Bu Allah'ın meşiyetine kalmış. Ve dikkat ettiyseniz bundan önceki derslerimizde demiştik ki masiyetleri irtikap eden insanlar kadın olsun erkek olsun Allah'ın meşiyeti altında kalır. Dilerse azap eder onları, dilerse affeder. veya da eder, hak ettikleri kadar azap eder, ondan sonra cennete götürür eğer iman üzerinde öldüyse. Ama biz burada yok illa de sen günahkarsın, Allah seni affetmez gibi söylemek bu kesinlikle doğru değildir. Ve beni İsrail oğulları arasında dikkat ediyorsanız bir iki kişi birbirleriyle devamlı kalkıp oturuyorlardı ve arkadaşını devamlı masiyetler üzerine görüyor. Ya işte yapma bak bu masiyettir haramdır filan filan devamlı yapıyor yapıyor yapıyor en son ya ben de sana işte böyle söyleyeyim. yani vallahi sana Allah seni affetmez gibisi veyahut da Allah sen, sana azap verecek gibisi Allah Celle Celaluhu her ikisini da alıyor tamam mı ondan sonra diyor ki sen kimsin diyor benim hakkımda karar veya da hüküm vereceksin sen kimsin diyor hatta dikkat ediyorsanız bir memur hakimin vereceği kararı hakim yerinde verse hakimin hükmüne veyahut da işine veyahut da fiiline tecavüz etmez olmaz mı? Öyle değil mi? Sen bir iş yapıyorsun, sen verece, bu, kar bu işte sen karar vereceğine geliyorum ben karar veriyorum senin yanına sanki ben senin üstündeyim. Sen diyorsun ki bu benim işimdir, senin işindeyim. Sen için karışıyorsun? Burada ne yaptı? Öyle deyince Allah Celle, Celle diyor ki o günahkara diyor ki sen benim rahmetimle cennete gir sen de bun, benim hakkıma tecavüz ettiğinden dolayı ve karar verirsen de cehenneme gir. Ve melekler bunu cennete, bunu da cehenneme götürüyor. Onun için davetçi kadı olmayacak. Sen davetçisin, ilim talebesisin. Sen insanları aydınlat. Söyle, öğret, söyle, öğret, göster. Tamam mı? Ama sen, yok Allah seni affetmez. Allah seni şu kadar şöyle yapacak. Yok sen kafirsin. Yok sen fasıksın. Bu Davetçiye kesinlikle yakışmaz. Özellikle. Bu ancak cahil insanların söyleyeceği şeylerdir. İsim vererek. Çünkü biliyorsunuz muayyen olan bir kişiye fasık, kafir demek doğru değildir. Ama genel olarak diyebilirsin ki sen bir davetçi olarak diyorsun ki mesela aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah şaribül hamur. Tamam mı? Alkolü içki içen Allah lanet etsin diyor aleyhissalatü vesselam ama karşımızda muayyen bir kişi varsa örneğin mesela ismi Cemal şu Cemal alkolü içki içiyor biz ona diyebilir miyiz ki Allah seni lanet etsin hayır kesinlikle caiz değildir çünkü muayyen bir kişiye lanet okumak Yahudi demek tamam mı Hristiyan demek kafir demek kesinlikle caiz değildir niçin çünkü ilk önce hüccet oluşturulacak ondan sonra o da kararı verecek olan kimlerdir Rabbani alimlerdir veyahut da kadıdır veyahut da hakimdir. Şahıslar davetçiler kadılık görevini yapmamaları gerekiyor. Yani kendi nefsime nasihat ettiğim için her davetçi kardeşime de bunu nasihat olarak her Müslüman kardeşime öner öneriyorum. Evet. Diyor ki Keme al el haddu attark diyor. Yeşmül aydan zelib diyor. Ak E3 kısımdır bir kısmı etikat va kısmı ka vakı kısmıikat söz ve fiil etikatta bir ola ve da bir olabileceği gibi bir da olmayabilir tamam mı Sözde yine o şekilde söylediği ve yok da söyleyeceği sözde bir olabilir bir da olmayabilir. Fiil konusunda yine o şekilde. Bir dahaçı olabilir, bir dahaçı olmayabilir. Müşrik olabilir, müşrik olmayabilir. Örneğin, her kabir etrafında tavaf eden kişiye biz kafir veya da müşrik diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o kişinin hangi durumda olduğunu bilmiyoruz. Bir örneğin şöyle kabirlere gittik. Baktık ki bir şahıs bir kabrin etrafında dolanıyor. Biz hemen onu diyoruz ki mesela diyeceğiz ki bu kesinlikle caiz değildir. Ama bu adam kafirdir. İşte bu tuhaf etmekle kafir oldu, müşrik oldu demek doğru değildir. Niçin? İlk önce biz soru cevap yaparak ona diyeceğiz ki sen niçin bu kabrin etrafında dönüyorsun? Bu, bu şekilde yapmak İslam'da caiz olmadığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Soru cevap. Böyle güzel bir şekilde yanaşarak ona yaptıktan sonra eğer bilgin varsa delillerle ona beyan edeceksin güzel bir uslupla onu yaralamadan yani cerh etmeden çünkü cerh edersen senin sözünü almaz gayet münayim olmak lazım gayet güzel bir şekilde güzel bir uslupla ona dağın ödüğü ile sebili rabbike bil hikme diyor Allah Celle Celaluhu tamam mı? dolayısıyla burada bu gibi şeylerde bu gibi şeylerde ey etikatta sözde ve fiilde şahıslar burada hatalara düşebilir. Örneğin Cehenn bin Safvan biliyorsunuz bütün alimler dediler ki bidatçıdır ve tekfir ettiler. Ama bugün bir kişi kalkar da mesela Cehenn bin Safvan'ın fikrine kapıldıysa biz ona bidatçı diyebilir miyiz? Onu tanımadan diyemeyiz. Deriz ki bunun yaptığı nedir? Bu bidattır. Ama bidatçı demek doğru değildir. Bu bidattır. Niçin? Çünkü Allah'ın ismi ve sıfatlarını inkar etmek, Allah Celle Celle öbür dünya rüyetini inkar etmek, cehennem cehennemi inkar etmek gibi şeyler tamam mı? Hakikaten bunlar ehl-i sünnet ve cemaatın metoduna ve akidesine aykırıdır. Dolayısıyla bu cehennem bu konuda müesses olduğu için ne yapmışlar? Bunu tebdi etmişler. Ama bu gibi şeyleri yapan bir kişiye biz bidatçı direkt ona bidatçı demek doğru değildir. Veyahutta karşımızda bir kişi var sakalını kesmiş sen fasıksın veyahutta o adam fasıktır demek doğru değildir. Ama denir ki sakal kesmek haramdır tamam mı? Caiz değildir ama o kişiye sen fasıksın demek doğru değildir. Ve ama şiddet burada yani Suudi Arabistan'da bir şöyle bir mecliste bazı şahıslar tartışır. Dedi ki mutav'a, mutav'a, mutav'a, mutav'a, hani mutav'a diyorlar ya burada. Tıpkı Türkiye'mizde sofi, sofi diyorlar ya. Türkiye'de her sakal bırakan adama ya hoca, ya sofi derler. Söylüye Arabistan'da her sakal bırakan adama mutav'a diyorlar. <gülüyor> o da, onu öyle diyen, o da nedir? O da sakalsızdır. Sen dedi ya, ya gidiyorsun, geliyorsun, bize mutav'a diyorsun, bize mutav'a. O zaman sen de faslıksın dedi. Adam var ya sanki şey gibi böyle bir fırladın. Sen nasıl bana fasık diyorsun? Dedi ki sen sakalı kesiyorsun, sen fasıksın. E adam eğer o mecliste yani insanlar ayağa kalkmasaydı orada öldürecekti adamı. Şimdi bu davet oldu mu şimdi? Bir de o cahildir sanam mı desin. Ne abi diyorsan Söylesin bir şey. Mi? Bu adam öyle öğrenmiş, öyle biliyor. Tamam mı? Sen söylediği zaman sen hemen karşılığında sakalsız olduğu için sen de fasıksın demek doğru değildir. Bu adam cahildir. Cahil değilse bile sakalın kesmesi haram olduğunu bilmesine rağmen heva ve hevesine, şehvetine uyuyor. Biz ona fasık dememiz doğru değildir. Evet, sakal kesmek haramdır deriz ama karşımızdaki şahsa sen fasıksın veyahut da adam şirk koştu sen müşriksin veyahut da adam küf lafıdan küfre düştü veyahut da fiilen küfre düştü sen kafirsin. Hemen böyle söylemek doğru değildir. O zaman davetçi bu konularda çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Vakit bittiğinden dolayı burada ara vereceğiz. Bu da Allah'u Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Udayak Muhammed. Aleyhi ve ve selleme Subhanak ve bi hamdik aşağıdü. Aleyhi ve Şimdi usta demek. Ustad. Efendim? Soru yazsın. Ha, yok. Sayın Nursi. Abdülkadir Ceylani'yi yardıma çağıran, istigase yapan birisi kitaplarında bu açıkça yazılı. Biraz anlaşılmadı ama. Said Nursi, Abdülkadir Ceylan'i yardıma çağıran, istigase yapan birisi kitaplarında bu, bu açıkça yazılı. Risale-i e, Nur uydurma hadislerle dolu, Şiye inancı olan e, Ebced Cifir hesabı yaparak kıyametin kopuş tarihini veren, Muhyiddin Arabi gibi met eden biri nereden üstat oluyormuş diye bir evet. soru Güzel yok yani soru sorma soru yerindedir gerçekten. Çünkü biz ona değindik. Soru sormak hakkıdır. Yani o nasılsu Sayyid Yunusi ustad Sayyid tanıyorsa ben de en azında ben ondan daha çok demem de. Yani en azında onun kadar Usta Bediüzzaman'ı ben de tanıyorum ve risalelerini Arapçada okuyorum. Benim yanımda Türkçesi değil, Arapçası var. Ve ustad bediyor zamanın bu gibi bu gibi şeylere düştüğünden de haberim var. Ama ustad ne demektir? Biz ona sorsak belki ustadın sor bakayım. Ustad ne demektir? Bir cevap versin bize. Ona göre daha iyi bir cevap vermek istiyorum ben acizen onu. De ki siz bize ustadın manası nedir? Bize tarif eder misiniz? Maalesef. Maksat bir. Biz de soru soruyoruz. Bakalım nasıl bir cevap verecek? Ona göre biz de cevap vereceğiz. Yani, yani ustad kelimesinde neyi anlıyor? Ne demektir? yani ustad? O seni duyuyor hocam. Şahalar yazarım. Ya biz yazmasını istiyoruz daha doğrusu yani o bize soru sordu ben de acizana soru sormak istiyorum yani siz sakat ustadı ustadı ne şekilde değerlendiriyorsunuz veyahut da nasıl malalandırıyorsunuz ustad ne demektir tamam, o soruyu yazana kadar hocam kısaca bir kardeş sormuş sakat <gülüyor> kesmek haram mıdır diye evet biz ona sorar, evet sakal sakal kesmek bil ittifak haramdır. Yani Hanefilerde, Şafiilerde, Malikilerde, Hanbelilerde <gülüyor> ve özellikle Hanife Hanefilerde Hanbeliler ve Hanefiler fuqahasına göre sakalın sağından, sonundan ve önünden almak kesinlikle caiz değildir. Çünkü Hz. Hani, Aişe diyor ki: "Erhul ve kusu'ş-şawarib ve haliful diye bir rivayete göre "Erhul <gülüyor> ve jüz'u ve haliful mecus sakallarınızı bırakınız tamam mı müşriklere muhalefet ediniz sakalları bırakınız bıyıklarınızı kesiniz müşriklere muhalefet ediniz diğer hadiste vesselam diyor ki sakalları bırakınız yine bıyıkları kesiniz ve mecusilere muhalefet ediniz dolayısıyla bu hadise göre alimler bil ittifak Bili ittifak diyorlar ki sakal nedir? Sakal kesmek haramdır. Ay maasiyettir. Ama bu sakalını kesen kişi şer'i bir mazereti varsa, şer'i bir mazereti varsa o zaman o kişi sorumlu Devlet değildir. Evet, mecbur olması şer'i mazerete girer mi? Devlet memuru olması. Yani o maasiyettir ama tamam mı? Oranın toplumun zürüfu nedir? O kişinin durumu, zarfı nedir? Artık onu bilmiyoruz. Yani Kişi, o böyle bir kişi karşımızda olduğu zaman toplumuna göre, komünuna göre mesela değerlendirilebilir. Türkiye'de devlet memurunu salak bırakamaz hesap. Evet. Şimdi ondan dolayı kesiyorsak yine halammış diyor. Yani bu adam mesela eğer demin ki hani başta söylemiştik ya rızk, rızk endişesi. Hı. Müslümanların çoğu rızk korkusu var cahil olduklarından dolayı. Diyor ki ben bu işten çıkarsam aç kalacağım. Oysa ki Allah Celle Celle diyor ki وَمَنْ يَتَّقِلَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْدَ her kim hakkıyla Allah'tan korkarak Allah'ın haramlarından sakınırsa diyor Allah Celle Celaluhu hiç tahmin etmediği yerden ona kapı açar ve onu rızıklandırır. Dolayısıyla bu artık iş konumuna veyahutta o toplumun konumuna ve kişiye karşı, şahıslara karşı değişiyor bilmiyorum. Ama sakal kesmek masiyettir masiyettir. Ama şer'i bir özrü varsa Allah katında Allah kabul edebilir, etmeyebilir. Bu Allah'ın hakkı olan bir şeydir. Allah'ın hakkına biz ne yapamayız? Tecavüz edemeyiz. Ancak sakal kesmek haramdır. Sakal kesmek haramdır. Ve bazı şahıslar diyorlar ki efendim sakal kesmek haram olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de yazı var mıdır? Ve biz bundan önceki derslerimizde kardeşlerimizle oturduğumuz zaman diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de her şey yoktur. Kur'an bir öz bir kitaptır ve örnek veriyoruz mesela namazın beş vakit namaz olduğunu her namazın iki rekat, üç rekat, dört rekat olduğunu tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da yazılı değildir. Mesela abdest nasıl abdest alacak? Kur'an'da detaylı değildir. Mesela zekatın nisabları nasıl olacak? Altının şu kadar, gümüşün o kadar, evdevelerin şu kadar, inekler bu kadar, keçiler bu kadar. Mesela yer yerler, şunların arpa, şu buğday, şunların zekatı Kur'an'da hepsi bunlar detaylı bir şekilde zikretmiyor. Bunlar nedir? Bunlar sünnette zikredilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle, Celle diyor ki Haşr suresinde وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا طآم رسول الزنا يقتل دي سونو عدن سزيننا نخرديسا اوندان ساكونن öbür tarafta mi? diyor ki yani isa aleyhisselam ida neheytukum an şeyin fectenibuh sizi bir şeyden sakındırırsam ondan hemen sakınınız ve ida amartukum bi şeyin fa'tu minhu ma stata'tum siz bir emir ya verirsem diyor onu gücünüz nispetinde yapınız ama onun gücü üstünde olursa ondan Allah onu sorunu tutmuyor ve dikkat ediyorsanız Ammar bin Yasir radıyallahu ta'ala tamam mı istemediği halde istemediği halde yani kalben mutmain olmakla beraber lafzan ne yaptı? aleyhissalatü vesselam'ın dinine küfretti ve onu bıraktıktan sonra ağlaya ağlaya sızlaya sızlayan aleyhissalatü yanına gitti yanına gitti Helak ol, Ammar helak oldu. Ammar helak oldu. Yani. Dedik ki allah sevgisi, Hayırdır ya Ammar? Ne oldu? Dedik ki ya Resulullah işte böyle böyle böyle. Ey Ammar dedi. Sen o sözü söylediğin zaman kalbin nasıl idi? Vallahi ya Rasullah dedi. Kalbimde bir miskal kadar sana ve senin dinine karşı şüphem yoktur dedi. Ben bu lafı söylerken kalbim hiçbir zaman onunla uyuşmadı. O zaman ya Ammar dedi. Seni bir daha yakalasalar ve aynı işkenceye tabi tutsalar... Aynı sözü tekrar söyle. Yani bu işkenceye tabi olmamak için. Tamam, tamam mı? Dolayısıyla burada burada yani şeyi şahıs takdir edecek. ki dediğimiz gibi biz şahıslar üzerine kadılık olmayacağız. Tamam mı? O zaman sakal bırakmak Kur'an'da ve sünnette sabittir. Tabi. Kur'an'da nasıl sabittir deminki söylediğimiz ayete göre. Allah Allah Resulü Sallam size neyi getirdiyse onu alınız. Sizi neden sakındırdı sana? Yani Resul Sallam sünnetinde diyor ki, Ali Sattu sakalları bırakınız, bıyıkları kesiniz ve müşriklere muhalif muhalefet ediniz. Ha o zaman bu nedir? Sakal bırakmak fazdır. Peki bu sakalın bırakma şekli keyfiyeti nasıldır? Bazı alimler demişler ki bir kabzaya kadar kabzadan sonra kesmek, kabzadan az kesmek haramdır demişler. Evet. Ve İmam Elbani Rahimeullah ve Şafii Fukahası bu konuda delilleri var yani. Diyorlar ki bir kabzadan sonra çünkü Ömer, Abdullah bin Ömer radıyallahu ta'ala hac ve ömre yaptığı zaman sakalını şöyle tutar. Ve kabzadan sonra gelen kulları saçlarını kestiği gibi o fazlalığı da kesiyordu. Tamam mı? İmam Elbani Rahimahullah bu Abdullah bin Umar'ın bu hareketine dayanarak diyor ki bir kabzadan sonra olan saçları kesmek onlara göre tamam mı? Onlara göre vaciptir. Ama şafiilere göre vacip değildir. Tamam mı? Bir kabzadan sonra kesmek sünnettir. Hembeli fukahasına ve henefi fukahasına göre bir kabzadan sonra olan fazlalıkları da kesmek caiz değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Urhu ay otruku Değmiyor şuradan böyle keseceksin, şuradan şöyle keseceksin, buradan yani sağından solundan, üstten veyahut da bazıları yanakları böyle açıyorlar. Yani ciletle şöyle yap. Hatta bazıları berberlerde kılları, yanaklardaki kılları bile çektiriyorlar bazı erkekler. Adam sakallıdır. Hanımına veyahut da memneğine şirin gözükmesi için yanakların kıllarını çektiriyor veyahut da ciletle indiriyor. Burada yüzde çıkan bütün kıllar olduğu gibi bırakılacak. Yanakları Yanakları kıllardan temizlemek caiz değildir. Şu gırtlağın altındakini alabilirsin ama buradan alamazsın. Niçin? Çünkü bu hepsi sakaldır. Hepsi lehye'dir. Dolayısıyla lehye kısmına giren kıllardan kesmek, tamam mı? Yani bir kabzadan aşağı, bir kabzadan aşağı kesmek, alimler bil ittifak diyorlar ki haramdır Allah'u alem. Yazdı hocam. Hı. Hocam yazdı şey olarak yani üstel olarak bilgili kişi demek diye yazmış ilgili kişiyi demek. Demek ki kardeşimiz Allah beni de affetsin, onu da affetsin. Demek ki ustadın ne demek olduğunu bilmiyor. Ustad demek öğretmen demektir. Arapça bu Arapçadan alınmış manası değiştirilmiş bir sözdür. Üstev. Arapçada üstad, z ile yani peltek z ile. Biliyorsunuz Kur'an tecvidi kurallarını bilen bu gibi şeyler yani. Kur'an'da 3 tane harf var. Bunlar peltekleşir. Tamam mı? Bunlar nedir? Ezel, vez'l, ve's't. Bu dil dışarıya çıkarak ve burada diyorlar ki üstad. Peki Arap olmayıp da diğer şahıslar ne derler? Üstez derler. Yani örneğin Arap olmayan her dil üstad diye gene çıkaramadığından dolayı diyor ki üstel. üstez. Tamam Tam mı? Üstez demek fil lüg'a'l-arabiyye ay öğretmen demek öğreten demek. Ve Bediüzzaman tamam mı? Allah rahmet etsin. Çünkü bu Bediüzzaman onun döneminde yapmış olduğu bu hataları bu hatalardan dolayı üzerine hüccet ikame edilip edilmediğini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla biz hüsnuzanda bulunarak diyoruz ki, tamam mı? Çünkü ben şöyle inanıyorum. Böyle bir kişiyi bilerek Tamam mı? Böyle bir kişi bilerek Allah'a şirk koşmay koşmayacağı gibi masiyet bile yapmaz. Çünkü böyle şahıslar bilerek masiyet işlemezler. Bilmeyerek işlerler. Ve genelde bid'atlar tamam mı? Bid'atlar sünnete muhalefet genelde bilmemezlikten oluyor değil mi? Yani cehaletten dolayı oluyor. Ve Bediüzzaman Allah rahmet etsin. Yani bütün sünneti hata etmiş değil ki. Bildiği var, bilmediği şeyler var. Bilmedi mesela orada ayet, hadis veya tayyemevi ve takyası bilmiyorsa orada hataya düşebilir. Gayet normaldir. Masum değil ki. Biz bütün resullerden başka resullerden başka ve resullerden sonra en hayırlı olan Ebubekir bile hata etmiştir. Eğer Ebu Bekir hata ettiyse bedi zaman hata etmez mi? insanlar öyle de yani o istigade biz diyoruz ya istigade bilerek yapmak şirktir Allah korusun ama acaba usta gerçekten bunun şirk olduğunu biliyor mu bilmiyor mu onu, bilmiyor, onu söylemek lazım ha, dolayısıyla kendi sahasında öğretmendir usta demek öğretmen demek hatta biz Türkler ne diyoruz mihnesinde sanatında olan bir kişiye ne diyoruz usta diyoruz usta her mesela her tahassüs sahibine usta diyoruz. Öyle değil mi? Demirci de, yani demirci Demircilikte mesela u, usta olan bir kişi, bilgili olan bir kişi diyoruz ki usta. Her tahassüsünde usta diyoruz. Öyle değil mi? Öğretmenlik sahasında da her öğreten kişiye usta deriz. Örneğin bir adam Fatiha suresini bir kişiye öğretiyorsa o kişi ustattır. Yani o konuda ustattır. Usta demek Allame demek değildir. veya Veyahutta Resul demek değildir. Tamam mı? Ustad demek sahasında, tahassüsünde tam mı? Öğreten bir kişidir demektir. Yani ustad ey öğretmen. Biz Türkiye'de öğretmen diyoruz, hoca diyoruz. Öyle değil mi? Gerçi... Müderris ne demek? Müderris? Müderris demek öğretmen demektir. Ustadla aynı He aynısıdır. Müderris yani öğreten. Üstad öğreten, tamam mı? Yalnız bazı şahıslar biraz aşırı giderek yani ya profesör olan kişilere üstad diyorlar. Yani böyle üst, üst düzeyde, seviye. daha üst seviyede olan kişilere Arap şimdiki şu anda Arap ülkelerinde yani sahasında profesördür. Ona diyorlar ki üstad. Halbuki bu üstad kelimesini sadece profesörlere tahsis etmek doğru değildir üstad her öğretmene denilen yani. bir sözdür o zaman Bediüzzaman Allah bizi de onun, onu da affetsin biz her muslimana rahmet okuyoruz çünkü ben Bediüzzaman Allah rahmet etsin onun Müslüman olduğuna inanıyorum bizim dinimizde ehli sünnet ve cemaatta her muslimana rahmet okunur istiğfar da yapılır tamam mı rahmet okunduğu gibi da yapılır yani ben inanmıyorum ki Bediüzzaman Allah rahmet etsin bu şirki bilerek irtikab etti evet bunun söylediği sözler gerçekten doğruysa ey risalelerinde yazılıp gerçekten onun sözü ise ey, yani ek yapılmamışsa onun sözleri ise tamam mı? burada gerçekten hataya düşmüştür ama bu hatasından dolayı biz onu tekfir etmek bizim hakkımız değil yani ben tekfir edemem ama başkası tekfir eder. Kendisiyle Rabbi arasında. ikisinin arasında kararı verecek Allah Celle Celaluhu'dur. Tıpkı beni İsrail oğulları arasında, o iki kişi arasında karar verdiği gibi. Sen mi benim hakkımda böyle karar alıp, böyle hüküm verirsin? Sen benim rahmetimle cennete gir. Tamam mı? Sen de cehenneme gir. Evet. Allahu alem. Hocam bir kardeşim Aleyküm. Selam. Bir kardeşimiz kafir bir kadınla evlenirse ve kadın İslam'ı kabul etmez ise o zaman ne yapması gerekir bu Müslüman kişinin? Müşrik müşrike kadınlarla erkekler, Müslüman erkeklerin Budist müşrike kadınlarla evlenmek caiz değildir. Ama ehli kitaptan ise evlenmek caizdir. Yani o kadın gerçekten Yahudi ise gerçekten Hristiyansa bir Müslüman o Hristiyan kadınla veya daha o Yahudi kadınla evlenebilir. Ama İsmi Yahudidir ama laikliği din edinmişse tamam mı? laikliği veyahut da mubahlığı din edinmişse o zaman o dini üzerinde olmadığından dolayı her ne kadar kendisi Yahudi olduğunu söylüyorsa da onunla evlenmek doğru değildir. Örneğin bir Müslüman kadın yani diyor ki ben Müslümanım diyor ki ben Müslümanım ama ben komünizmi kendime ne? Kendime bir ideoloji olarak seçiyorum diyor. Ama ben Müslümanım diyor. Ve sosyalizmi veyahut da komünizmi kendine bir ideoloji olarak kabul ediyorsa ve buna inanarak mücadele veriyorsa tamam mı? Ve buna zıt olarak da İslam'ın bu zamanda kesinlikle insanları idare edemeyecek diye iddia ediyorsa ama sosyalizm veyahut da komünizmin insanları idare edebileceğini iddia ediyorsa bu kadın her ne kadar dese ki ben Müslümanım bununla evlenmek caiz değildir. Aynı şekilde Yahudi bir kadın veyahut da Hristiyan bir kadın. Ama gerçekten Budist ise, tamam mı? Veya da gerçekten kafir ise bu kadınla evlenmek caiz değildir. Eğer evlendi ise eğer bu kadın gerçekten İslam'a dönmüyorsa hemen onu boşaması onun üzerinde farzdır vallahu alem. Hocam bir insan şöyle diyor. İçki içen insan kendini kaybettiği için haram olmuştur. Ben içki içiyorum, sarhoş olmuyorum, kendimi kaybetmiyorum diyor. Namaz konusunda da beni eşim namaz kılıyor ama başını kapatmıyor. Kapatmasına e, gerek yok diyor. Bu insana ne söylememiz lazım? İkisi oldu. 12'si oldu. 12'si oldu. 12'si oldu. <gülüyor> Çünkü beraber <gülüyor> yazmış. Ha şimdi ilk önce alkolden dolayı cevap verelim. <gülüyor> şimdi biliyorsunuz Alkolik olan bir insan beş tane şişe içse sarhoş olmayabilir. Evet. Ama alkolik olmayan bir insan bir bardak içse hemen sarhoş oluyor. Onun için ölçü o değildir. Ölçü o alkolü içki sarhoş ettirir mi etmez mi? Sarhoş edicidir. O zaman sarhoş ediciyse kendisi o bir bardakla veya bir şişeyle sarhoş olmuyorsa da o alkolü içki madem ki sarhoş edicidir haramdır. Çünkü Aysel sen diyor ki kullu muskirin haram. Tamam mı? Kullu muskirin haram. Her sarhoş edici şey nedir? Haramdır. Tamam mı? Dolayısıyla bu kardeşimiz Rabbim beni de affetsin. Ona da bana da sahih bir tövbeyi nasip etsin. Nasihatım ona tövbe ederek bundan vazgeçmesidir. Çünkü bu kardeşimiz demek ki çok aşırı al alkoliktir demek ki. A ancak aşırı alkolik olan bir insan sarhoş olmuyor. Evet. Ve size bir örnek vereyim. Devamlı sigara içen bir insan gayet normaldir. Beş tane sigara içse başı dönmez. Ama hiç sigara içmeyen bir tane sigara içsin ve o sigaran dumanını midesine çeksin hemen başı döner düşer. Başı dönüyor dönüyor ve ben tecrübe ettim. Evet, hocam. Ben tecrübe ettim. Şöyle bir sırf yani bakacağım baş döner mi dönmez mi? Yani ben burada tesis koymak için, tesis koymak. Ve hakikaten, hakikaten iki tane yudum çektim, başım döndü ve pat diye yere düştüm. Çünkü ben alışkın değilim. E ama o arkadaş, yani benim o nasihat ettiğim kardeşim, ben dedi sıvara içiyorum ama dedi ben hiç aklımı kaybetmiyorum, gayet normalim dedi yani. Günde iki paket, üç paket içiyorum ama bir şey var bir yakıyor bir atıyor. Bir yakıyor bir atıyor. ya dedim ki kardeşim bu de hem dedim israf yapıyorsun hem kendine zarar veriyorsun tamam mı? Dedi ben de ben beni hiç etkilemiyor. Ama hakikaten bizzat ben bunu tecrübe ettim. Rabbim beni affetsin. Ben sırf tecrübe etmek için yaptım. Ve hakikaten sigara içmeyen bir insan hemen sarhoş oluyor. Alkol içki de o şekilde yani sen alkoliksin. Bir şişe içersin sarhoş olmuyorsun. Ama gelsin alkolik olmayan bir insan, hayatta içki içmeyen bir çay bardağı içsin hemen sarhoş olur. Kabul olur mu Yok alkollu olan. Çünkü Allah diyor ki alkollu iken namaza yaklaşmayın için Çünkü namaz kılarken ne dediğini, ne dediğin, ne dediğini bilmez. Ama bu kardeşimiz diyor ki ben diyor ne kadar içsem diyor namaza durduğum zaman ne demek ne ne okuduğumu bilirim diyor. Ölçü o değildir. Ölçü başkaları. Bu alkolü içtiği zaman sarhoş olur mu olmaz mı? O zaman kaide nedir? Kullu muskirin haram. Biz bu kaideyi değiştiremeyiz. Her sarhoş edici, alkolü içki haramdır. Vallahu alem. Diğer soru neydi? Sözü var. Namaz, e, namaz konusunda hocam. Eşi namaz kılıyormuş ama başını kapatmıyormuş. Tamam. Yani başı kapatmıyor derken, yani baş örtüsü... Kapatmaya da gerek yok diyormuş. Yani mesela baş örtüsü haram değil midir diyor. Yani başı açmak, saçı açmak haram değil midir diyor. Soru şöyle hocam. Benim eşim diyor namaz kılıyor ama başını kapatmıyor. Kapatmasan yani namaz kılıyorsa demek ki İslam'ın kurallarına o inanıyor. Demek ki Müslümandır. Evet. O zaman biz namazdan dolayı değil de biz baş örtüsünden dolayı soru soralım. Bu Müslüman kadın kardeşimiz başını örtmezken acaba yani baş örtüsünün vacip olmadığını ve açık baş gezmek helal olduğunu mu söylüyor? Kapatmasına gerek yok diyor. Gerek yok yani ne yani Sadece gerek yok. Kapatıyormuş, namaz harici açık diyor. Ben soru sorayım ona bir sorun bir cevap versin bize. Tamam, yani tamam. burada diyor ki baş örtüsü vacip değildir. Öyle mi söylüyor? Gerek değildir derken yani vacip değil midir mi diyor? Ona göre cevap hani cevap verelim. O zaman niyazsın kardeşim sizi duyuyor şu anda. He. Yani eğer dese ki o Müslüman kardeş biz namazdan ki namaz kılıyorsa ve şirk koşup koşmadığını bilmediğimizden dolayı biz diyoruz ki bu Müslüman kadın kardeşimizdir. Müslümandır ki namaz kılıyor. Yalnız bu Müslüman kadın kardeşimiz başörtüsü vacip değil mi midir diyor. Eğer dese ki başörtüsü vacip değildir. Ki, tamam mı? Erkekler. Evet diyor. Normalde kapatmasına gerek yok. Diye i̇şte o gerek yok derken yani vacip değil midir? Peki, bu şekilde söylüyoruz efendim deişine i̇şte kadın diyor. Diğer yani kadın kocasına bahsediyor. Yok yok eşine bahsediyor. Ka evet diyor. Normalde kapatmasına gerek yok demiş. Tabii kocası böyle sorunu sormuşlar. Yani sormuş. e, bu gerek yok, Vacibi terk edip etmediğini ve tanke anlaşılmıyor ki. Yani e, O zaman her, her ihtimalde siz söyleyin. Biz o zaman kendisi şey yapamıyorsa biz anlatalım. Doğrudur. Kadın dese ki baş örtüsü vacip değildir. Açık baş gezmek helaldir Haram değildir derse Tamam mı? Bu kadın büyük bir Günah işlemiş oluyor Büyük bir günah işlemiş oluyor Bu kadına Delillerle Delillerle başın örtülmesi Vacip olduğuna dair Ona beyan edildikten sonra Ve hale ısrar ediyorsa O zaman Allah korusun Küfre düşmüş olur Niçin? çünkü Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram görüyor e Allah Celle Celaluhu Nur Suresini okusun, Nisa Suresinde Hazar Suresinde bu gibi ayetleri okusun, tamam mı? öbür tarafta sünnete baksın ve vesselam diyor ki hayız gören bir kadın tamam mı? himarsız namaz kılması caiz değildir ve bil ittifak, alimler demişler ki kadın Baştan sona kadar havrettir. Hanefiler müstesna demişler ki yüz ve eller müstesna. Diğer konuda mesela baş, ayaklar, bacaklar tamam mı? Kollar falan burada ittifak var. Yüz ve el konusunda ihtilaf var. Dolayısıyla burada yani saç kapamasında alimler hepsi müttefiktirler. Şi'leri, rafızileri hatta cehmiciler bile kadının baş örtüsünü örtmesi vacip olduğuna inanıyorlar. O zaman bu Müslüman kadın kardeşimiz bu konuda cahil olduğuna inanıyorum ben. Bu kadın cahildir. Ona kocası ona çok güzel bir şekilde delillerle ona anlatsın. Ve özellikle Nur suresinde ve Ahzab suresindeki ayetleri Kur'an'a açsın. Mealdan okusun. Tefsir de varsa alimlerin görüşlerini de orada anlatsın. Allah-u Cefesini, sor soru eğer soru varsa, sor, maksat onlara, onları küstürmemek lazım. Yani eğer varsa soruları ver, verelim. yok eğer Musa kardeş soruyorsa yok. kesmekte bir beis yok. Ama gerçekten şahıs soruyorsa. Efendim. Burada diyor, diyor ki, Allah Azze ve Celle. Bu soruyoruz. Sen orada so, kimin soru sorulduğunu bilirsin yani orada eğer Musa kardeş soruyorsa bir daha ki sefer anlatırız soruları ama Şahin soruyorsa cevap vermeye çalışalım Sorursun maksat küsmesin. Son sorusu ne? Onun sorusu Zeyd diye diyor ki burada kocam birisinin anne babası olmadan imam nikahı kıyılır mı ve kız kız e, kaçmış e, kaçmışsa anne babası vermiyorsa imam nikahı kıyılır mı? Evet. Allah çok önemli bir mesele. Kaçan birisinin, anne -baba Kaçan birisinin Anne baba rızası olmadan imam nikahı kıyılır mı? İşte ben aynen söylediği gibi. kaçmışsa, anne -baba, babası vermiyorsa imam nikahı kıyılır mı? Biliyorsunuz Hanefi fukuhasına göre Hanefi fukuhasına göre vilayet şartı yoktur onlarda. Hanefi mezhebine göre Veli emrinin şartını şart görmüyorlar. İki tane adil şahit olacak. Tamam mı? Ondan sonra kadın rızası yani kadın muhafakat edecek. Kadının muhafakatı. Ondan sonra iki şahit. Onlara göre bu yeterlidir. Ama sahih görüşe göre ve cumhura göre veli şarttır. Ve selam diyor ki velisiz yapılan akit Zinanın ta kendisidir diyor Ali Satt ve selam. Hmm. Yani bir kadın kendi kendini evlendiremez. Mutlaka veli şarttır. Veli derken ey kızının babası. Eğer kızın babası ölmüşse veyahut da uzaak bir yerdeyse vekalet verirse o velinin vekaletini alan kişi bunu üstlenir. Veyahut da ölmüşse Aleyküm. Aleyküm Selam ve Veyahut da Veli, veli vefa, Vefat etmişse O zaman o kızın en yakını Kim var mesela abesi Abesi veli olur abisi yoksa Amcası amcası yoksa dayısı Veyahut da dedesi varsa mesela Yani babasından sonra Ona en yakın kişi kimse O vilayeti alması Gerekiyor bu hemberilerde şafiilerde ve malikilerde Ancak hanefi fukahasına göre fukahasına göre ...veli şartı söz konusu değildir. Bunlara Ve onun için... ...şafiilere göre, şafi göre, şafi göre velayet vil, şarttır. Ve onun şey. için... ...Türkiye'de... ...ma'l-esef-üş-şedid... ...camiada okuyan... Yani, ...üniversitede hatta ilahiyet fakültesinde... ...din... ...dini okuyan şahıslar... ...bir erkek, bir kız... ...annelerinden, babalarından... ...habersiz bir şekilde bir imamın huzurunda nikaha kestiriyorlar. Ve bunu bizzat yakından tanıdığımız bazı şahıslar ilahiyet fakültesinde okuyup da bunu yaptılar. Mezun olduktan sonra ne yapıyor? Adam gidiyor bu sefer kızın babasından kızı istiyor. Halbuki karısı yani onunla yani sadece çocuk getirmedi o kadar. Çünkü okul döneminde ya hap içiyordur veya hatta azil yapıyordur. Yani çocuk onun onunla evli olduğunu bilmiyor. Yani 5 sene 4 sene keyfu sefa sürdüler. Bir de dinde okuyorlar maşallah. İlahiyat Fakültesinde okuyorlar. Tamam. <gülüyor> o kızın annesinin yani babasının izni almadan normal bir öğrenciyi getiriyorlar ve tabii bir cami hocasını iki tane şahit nikahlarını kıyıyorlar sözde ve böyle ne yapıyorlar? Birbirleriyle tensi münasebet kuruyorlar. Cumhur'a göre bu kesinlikle ve Vesselam'ın sünnetine göre bu kesinlikle caiz mı değil. Tabi. Ama bunlar Zine henefi, gerçekten bunlar cahil ise ve toplumun mezhebi de bu dava diyor ki biz bilmiyoruz bunları. Biz, biz işte henefiyiz. Bizim mezhebimizle caiz olduğu için böyle yapıyoruz. Şafiyet. Ama kız onunla kaçabilir mi? Kaçmaz mı? Tabii ki kız onunla kaçması Abu Hanife demiyor ki bir kız erkeklen kaçsın. Bu kesinlikle caiz değil. Ey Kızın erkekle kaçması kesinlikle haramdır. Ama nikah nikahı kaçmaya, kaçmayla karıştırmamak lazım. O kız o erkekle kaçması kesinlikle caiz değildir. Abu Hanife'de de dört mezhepte de. Ama nikah meselesi, vilayet meselesi veyahut da velilik meselesi maalesef-i şedid Abu Hanife mezhebinde caizdir. Yani kızın babasının izni olmadan bir kişiyi ve dikkat ediyorsanız Mesela belediyelerde iki kişi gidiyorlar belediyeye. Belediye de iki tane mesela memur. Orada belediye memuru diyor ki şu iki memur arkadaşlar iki tane şahit getirin. Halbuki ne kızı tanıyır ne erkeği tanıyır. İmam <gülüyor> Halefi mezeminde değil mi? İmam ne mezemine gördüğünüzü. Ney o? Şu an anlattınız yani. Ben 5-6-7 defa tekrar ettim yani. Anlamadınız mı? Bir bir son soru, son soru hocam. Benim sorum biz Müslümanlar ehli kelamı dinleyerek, onlardan ilim alabilir miyiz Allah razı olsun? Bir daha bir daha. Biz Müslümanlar diyor, ehli kelam, ehli kelamı dinleyerek diyor, yani kelam ilmini dinleyerek ilim alabilir miyiz diye. Bir ittifak en sünnet ve cemaata göre, ehli kelamdan ilim almak, ey kelam ilmini almak caiz değildir. Ama adam ehli kelamdır. Örneğin mesela eşaridir. Ve kalkıyor sana mesela hadis dersi veriyor. Sen o hadis dersi ondan öğren. Ama sen kalkıp da sana kelamı öğretmek istediği zaman kelamı öğrenmek veyahut da kelamla meşgul olmak, kelam mantıkla meşgul olmak caiz değil. Ne demek ehli kelam? Ehli kelam ey delillere dayanmaksızın özellikle isim ve sıfatlarda mantık ve felsefe güten kişiler. Allah'ın Allah'ın isim ve sıfatlarında. Delil yok mesela veyahut da tevil yapıyor. Ne yapıyor? Oldu, ve İmam Şafii Rahimeullah diyor ki benim yanımda diyor ehli kelamın cezası nedir biliyor musunuz diyor. Onları diyor bir eşeğin üzerinde bağlayıp diyor, bindirip diyor ve o köyde veyahut da o beldede tamam mı? Yüzünü kara yapmak ve işte kelam ehlinin cezası budur diye her tarafta onu rezil edecekler diyor. Ve diyor ki, kelamcılıkla meşgul olmak zındı, zındıklığın ta kendisidir diyor. Mealcilikten farklı bir şey değil mi? Mealciler var, sadece meal, Kur'an'ın mealinden besleniyor. Meal ayrıdır, şimdi meal Kur'an'ın manasını okuyor mesela. Bazı Ama mesela manasını... yok eğer ha, sünneti terk ediyorsa o zaman tehlikeye giriyor. Ama şimdi biz Türkler mesela, Arapçamız yok, Kur'an'ın mealinden okuyoruz. Evet. Yani Rabbimizin kelamını öğrenmek meal için mealden okumak. Bu mealdan okumak bunda bir sakınca yoktur. Daha doğrusu makliptir. Sen Arapça bilmiyorsan Kur'an'ı tercümesinden okuyacaksın. Rabbinin sana ne dediğini bilmen için. Ama eğer o mealcılık kavramı Pakistan'da, Hindistan'da Bangladeş'te, Amerika'da şurada burada denilen mealcılıksa Kur'ancılık o zaman tehlikelidir. Çünkü Kur'ancılar dünya içerisinde bir gruptur. Ve bu Kur'ancılar kesinlikle sünneti kabul etmiyorlar. Yani. Sünneti terk etmek, tamam mı? Ve alimler bir ittifak, Kur'ancıları, behaicileri, buna çok iyi dikkat ediniz, bakınız. Ehli sünnet vel cemaati bil ittifak, Kur'ancıları, behaicileri, ondan sonra ta diyenicileri, cehmiyecileri İsmailcileri, bunlar hepsi ne yapmışlardır alimler tekfir etmişlerdir ama haricileri tekfir etmediler bazıları tekfir etti bazıları tekfir etmediler mütezzileri tekfir etmediler çünkü diyorlar ki bunlar tevil yapıyor ama kurancılar sünneti tamamen inkar ediyorlar namazlarını, şunlarını, bunlarını işte bu tafsilatlar hepsi kafalarına göre akıllarına göre hüküm veriyorlar. Hocam, Sen din konusunda aklını hakem kılamazsın. Din konusunda hakem olacak şey Kur'an ve sünnettir. Hocam Kur'ancı demek doğru mu ya? Et, he, mezhepleri öyledir. Kur'ancılar. el Kur'aniyun ama doğru mu? isimleri böyle demek doğru mu yani şimdi? e doğru değildir ama işte öyle böyle bir grup var yani şimdi mesela Aleviler diyorlar evet. mesela diyorlar ki al -Alevi. peki Alevi demek doğru mudur? doğru değildir, niçin? çünkü Alevi olsalardı Ali'nin yaptığını yapacaklardı Hristiyanlar diyorlar ki Masihiyon. E, eğer bunlar gerçekten Masihiyon olsaydı, Mesih'in dediklerini yapacaktı. Mesih, yani Vesselam dedi ki: "Benden sonra bir resul gelecek, ismi Ahmet'tir. Ona uyunuz ve ona iman ediniz, ona tabi olunuz." Ama tabi olmadılar. Ha, o zaman bunlar Hristiyan yani Masihi değiller. Bunlar Nasranidirler. Allah Celle Celalühu Kur'an'da onları o şekilde tarif etti. Mesra. Bunlar Mesih'i olmadıkları gibi Nusayriler de Alevi olmadıkları gibi bu Kur'ancılar da Kur'ancı değildir ama kendilerini öyle isimlendirmişler. Evet. Şimdi bir adamın ismi Muhammed'dir ama dini inkar ediyor. Şimdi gerçekten bu Muhammed midir? Evet. Ama evet. isimdir yani. Yani Kur'ancı kendiler diyor biz Kur'ancı mıyız diyorlar yoksa be, be, be, be, be, mı? insanlar be, mı onlar diyor. Onlar kendilerini böyle, onların yani düsturu yani. Kur'an'dır başka bir şey kabul etmiyorlar. Çok Bizim yani. tek düsturumuz Kur'an'dır diyor. Evet. Sünneti kesinlikle kabul etmiyorlar. Evet. Nerede bu var mı burada, burada. Pakistan'da var, Hindistan'da var, Amerika'da dolu, Avrupa ülkelerinde doludurlar Kur'ancılar. Peki bunlar namaz kılarken sünnete göre kılmıyorlar? Yok sünnete göre kılmıyorlar işte bazen iki vakit kılıyorlar böyle kafalarına göre çünkü Kur'an-ı Kerim, siz onu kapatınız. Hazirullah Ali. Hada vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik alaihi ve alihi ve sahbihi sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente, ve etû. Şimdi mesela yalcılar diyorlar ya mesela. Hani adamlar deli biri diyor bana yani. Müslümanlar yani o şekilde yürüyor. Yani bunlar zaten kendileri öyle kabul ediyor Sen diyor mesela kendisi bizzat tarif ederken diyor ki ben okuyuculardanım diyor. Diğer de diyor ki ben yazıcılardanım diyor. Diğer diyor ki ben Fethullah cemaatındandırım diyor. Diğer diyor ki ben Nurcüyüm diyor mesela. Yani hiç utanmadan adam grubunu söylüyor. Ve gidiyor ki, ki Bir dakika. Diyor ki ben Nakşibendiyim diyor. Ben Kadiriyim diyor. Tıpkı sen diyorsun ki ben Şafiyim. İmam Şafii demiyor ki beni isimlendirin ben Biz Şafiyiz. Ama Şafi'ye tabi olan Şafi'yi diyorlar. Tamam mı? Ee, davet. Mesela cemaat et davet tebliğ. Diyorlar ki biz cemaat et davet tebliğ Madem ki kendileri itiraf ediyor, ediyorsan niçin söyleyemesin? Adam diyor ki biz nurcuyuz. Ya yani cemaati teşkil anlatıyor yani. Diyor ki biz bu şu He, adam diyor ki biz Nurcuyuz. Evet ki ben şu cemaatla cemaatla beraber Tamam yani. işte o şekil. Yani şimdi Nurcular bile kendi aralarında bir sürü grubu olmuşlar. Tamam, ve adam açık açık diyor ki biz yazıcıyız. Yani evet. sadece risale yazarız. Biz bunlar gibi ve yazıcılar biliyorsunuz Fethullah'ı tekfir ediyorlar. Bu Nurcular. <gülüyor> <gülüyor> tekfir ediyorlar. Bediye zaman diyor diyeler diyorlar ki biz yazmayı sadece okuruz Risale'yi okuruz e Fethullah Hoca'nın metodu apayrı bir metot e bunlar da nurcu bunlar da hepsi Ustad Bediüzzaman'a bağladılar. peki yani Ustad Bediüzzaman bu kadar anlaşılmayacak bir adam mıdır tıpkı Kur'an mesela, Müslümanlar hepsi Kur'an ve sünnete bağlıdırlar ama dikkat ediyorsanız bu selefidir bu şöyledir bu böyledir o böyledir yani Allah'ın kelamı bu kadar anlaşılmayacak bir kelam mıdır buna rağmen niçin bu kadar grup var bu, Kese demin ki senin söylediğin gibi cehaletten dolayı. Bu da cehaletten dolayı. Gerçekten Müslümanlar... Yani Müslüman demek lazım. Şurcu, yani bu şey olur. Öylece yani Müslüman, her Müslüman. Sen hangi, mesela sana bir soru soracağım. Sen diyorsun ki yani, herkese Müslüman söylemek lazım. Yani, yani şucu, yani şeyden diyorum yani. Doğru değil demek istiyorum. İsminiz neydi? Hüseyin. Hüseyin kardeşim. Adam diyor ki ben Şii'yim. Sen ne diyorsun diyor ona şeyi söyleme. Şey ağrı, şey ağrı, şey ağrı, şey ağrı. Aynı şekilde. Şey Bu şey diyor ki ben Kadiriyim adam diyor. Hadi sen ona Kadiri deme. Adam diyor ki ben nakşefendiyim açık açık sana söylüyor. Tamam, Ve tamam. artı diyor ki ben Mahmut Hoca'nın cemaatındanım. O zaman ne diyorlar? Mahmutçu diyorlar. Evet. Tıpkı ben mesela AK Partiliyim, <gülüyor> Refah Partisi'yim, <gülüyor> Anak Partiliyim. CHP partiliyim bilmem ne yani. Bu müsemmalar gayet normaldir yani yerindedir. Onlar bizzat bunu kabul ediyor. Yalnız bu soruyu ben yine söyleyeyim sana. Bu birçok şahıs diyor ki efendim ne gerek var diyor siz Müslümanları böyle. Yok efendim o şiidir, bu haricidir, bu mütezilidir, efendim bu sofidir, bu. Hepimiz Müslüman. Müslüman değil. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da bizi Müslüman olarak isimlendirdi. Doğru. Doğru. Acaba bu bize yetmez mi? Yetmez mi? O zaman ben madem ki sen yeter diyorsun, yani Müslüman demekle yetenir, o zaman ben derim ki sana, sen nasıl bir Müslümansın? mutezili bir Müslüman mısın? Harici bir Müslüman mısın? behaci bir Müslüman mısın? Kadiyenici bir Müslüman mısın? İsmaili bir Müslüman mısın? Şii İthnaşarici bir Müslüman mısın? Şafii bir Müslüman mısın? Hanefi bir Nasıl bir Müslümansın bana ortaya koy. Erdesunlep ve cemaat. Ehli sünnet ve cemaat da bir değildir. Ehli sünnet, bugün mesela Eş'ari çizgisinde, İmam Eş'ari çizgisinde Allah rahmet etsin ve İmam abu Mansur el-Maturidi'nin çizgisinde olan insanlar da bunlar. Seref alimler diyorlar ki isim vasıflarda bunlar sünni değildir. Yalla. Onlar da sana diyor ki Selefilere, onlar da diyorlar ki bunlar mücessimedirler diyor. Bunlar da sapıktır diyorlar. Hadi gel bakalım şimdi. Hani bunun içinde nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacağım bu işinden? Ha o zaman sen bunlardan kendini ayırman için ey kimse seni demin ki söylediğiniz gibi kimse seni ihtizalcıyla itham etmemesi için haricilikle şiicilikle mezhebini mezhebini belirteceksin. Dinini değil çünkü din mesela Türkiye'de bizzat böyle birisi dedi ki yani biz Müslümanız. Tamam mı? Müslüman isim bize yeterdir. Yok şu Şii, yok bu falan. Efendim. Tamam güzel dedin. Sen bunu mu söylüyorsun? Bunu mu savunuyorsun? Evet dedi. Bu yeterlidir dedi. Müslümanlar arasında tafakkücülük yapmak doğru değildir. Peki dedim ki hacızane demi ki Hüseyin kardeşime sorduğum gibi. Dedim ki siz nasıl bir Müslümansınız kendine? Sen yani bana şu İslam'ı bana tarif eder misin? Demin ki o kardeşimize sorduğumuz gibi Üstad'ın ne demek olduğunu. Müslüman ne demektir? Müslüman işte kelime-i getirip efendim farzları kabul eder, namazları kılan falan. O zaman kim kelime-i getiriyorsa, namaz kılıyorsa o Müslümandır. O zaman hepimiz kardeşiz. Güzel. O zaman tarih boyunca Ali radıyallahu ta'ala bu haricilere karşı neden savaş verdi? veya da onların için Ali'yi öldürdüler? Onlar da Müslümandı. Ama onların ne yapmışlar? O yaptıktan sonra sahada onlara dediler ki, eş, onlar al-khawarj, ay kharj'u ala amir-i Amir-i karşı khrucu yaptıkları için o zamanki sahabiler onları isimlandırdılar. İsim, nasıl isimlendirdiler? Dediler ki, ha ula khawarj. Neden Ay kharj'u al etmediler. Ama İmama karşı çıkmak, imama imama karşı savaş vermek, o imam da müteber bir imam ol, olmasına rağmen, o zaman o kişiler ne yapmışlardır? Müslümanların safını ayırmış sayılıyorlar. Ha o zaman dedi ki biz bizim dinimiz İslamdır. Ben dedim ki hacizane dedim ki ben senin dinini sormadım. Zaten İslam dem Müslüman demek, ey İslam dinine bağlı olmak demektir. Ben senin mezhebini soruyorum. Senin mezhebin nedir? Benim mezhebim İslam'dır dedi. Dedim ki yeterli değil kardeşim. Ben senin dinini sormuyorum. Sana desem ki burada mesela Hristiyan var, Yahudi var tamam mı? kafir var, müşrik var Müslüman var. Tanış bir yere araba mesela uçakta çıktık hep beraber oturuyoruz aynı koltukta tanışıyoruz. Sen nesin diyor ki ben Amarikalıyım. Ne diyor ki ben Hristiyanım. O da Amerikalı Ben Amarikalıyım ama diyor ki ben Yahudiyim. Diyor ki ben de Amarikalıyım ama diyor ben Budistim. Hepsi de var değil mi? Bir Amerikalı daha diyor ki ben de Amarikalı ben Müslümanım. Bak dinler farklı. Ben dedim, senin dinini sormuyorum ben. Ben senin mezhebini soruyorum. Senin mezhebin nedir? Benim mezhebim İslam'dır diyor. Yok kardeşim dedim ki Şiiler diyorlar ki benim mezhebim İslam'dır. Deminki saydığım şey tekrar sarmaya gerek yok yani. Bütün bu fırkalar diyorlar ki bizim dinimiz İslam'dır. Peki yani salat ve selam diyor ki geçmişte Yahudiler ve Hristiyanlar kimisi 71 kimisi 72'ye ayrıldı. Benim ümmetim gelecekte 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde birisi cennette. Mezhepler fırka mı oluyor? Tabi. Her evet. zaman o bilir diyoruz Hiçbir imam bak hiçbir imam yani bizim şu taklid ettiğimiz imamlar hiç birisi demiyor ki beni taklid ediniz. Hepsi tamam. diyorlar ki Kur'an ve sünnete uyunuz. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Ve mezhep demek Hı -hı. tamam mı? İyi, iyi, iyi. Görüş demek. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Biraz su iç, uçsak, bir su, su, yani. su iç. Su iç. <gülüyor> bütün bu gruplar bütün bu fırkalar hepsi diyorlar ki Müslümanız. Ama birisi diyor ki alkollü içen, alkollü içki içen bir adam kafirdir. Ve bu adam diyor ki ben Müslümanım. Kur'an'ı okuyor ve sünneti okuyor. Sen böyle bir Müslüman mısın? Diğer dedim Şiiler diyor ki ben de Müslümanım ama Abu Bakr'e kafir diyor. Ümer'e kafir diyor. Hütmen'e kafir diyor. Bütün sahabiler kafirdir. Ayşe zaniyedir. Sen böyle bir Müslüman mısın? Dedim ki kadiyenler diyorlar ki Risalet sona ermedi. Risalet kıyamet kopuncaya kadar devam edecektir. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan sonra nübüvvet devam ediyor ve bizim Ahmed Mirza Khan, tamam mı? bizim nebimizdir diye iddia ediyorlar. Sen böyle, Sen böyle bir Müslüman mısın? Mirza oğlum Sen böyle bir Müslüman mısın? Örne, ölümün bütün bu grupların isimlerini söyledim. Dedi ki hayır dedi. Ne ne dedi ki ne ben bundanım ne şundanım ne bundanım. Peki nasıl bir adamsın dedim. Peki o zaman güzel. Bu sapık fırkalardan kendini beri ettin. O zaman biraz doğru daireyi yedim. şey yapalım, daraltalım. <gülüyor> dedim ki peki şu anda müteber dört tane mezhep vardır. Hanefi, Maliki, ondan sonra Şafii, ondan sonra Henbeli. Sen Şafii misin? Bak ben mezhebini soruyorum, dinini sormuyorum. Dikkat edelim soruyu unutma sen Şafii misin, Hanbeli misin, Maliki misin, Hanefi misin? Adam diyemez ki ben hepsinim. Ehli sünnet ve cemaatim diyor. Ve cemaatim. <gülüyor> Adamın ki Hüseyin kardeşim söylediği gibi. Ehli sünnet ve cemaatim dediği zaman ben derim ki eş'ari misin, matur hizim misin? <gülüyor> Peygamber Efendimiz sağ senden sonra gelen Avubakir Sıfır <gülüyor> ve sahabe Röy Tavir hangi mezetten diye soralım. Vallahi çok güzel bir soru sordun ama sen bu sorduğun soruya belki tabi olmayacaksın. Şimdi yani işte biz oluyor. şimdi işte bu biz bu sorunun cevabını insanlara anlatmak istiyoruz. Evet. Ve herkesi ona çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki ağabeyi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a Allah'a salatü vesselam ile Ebubekir, ve Osman'a bağlı oldukları mezhebe geliniz. Onların mezhebi neydi? Kur'an ve Sünnet'ti efendim. <gülüyor> Yani sen kendin buna düştün. Yani ben bunu en son söyleyecektim. Ama sen söyledin. Şimdi zamanında diyorlar ki Osmanlılarla şey, Hanefilerle Sünniler savaştı. Efendim? Zamanında Sünnilerle Hanefiler savaştı diyorlar zamanında. Sünnilerle Hanefiler? Kim diyor bunu ya? Osmanlı devleti Sünnilerle Hanefiler savaştı zamanında. Duymadım öyle bir şey. Ne demek Sünnilerle Hanefiler? Hanefiler Sünni Sünn değil, yani? de Sünn de Sünn değil midir yani? Zaten Sünnidir. Ya şey bir daha, bir daha. Şimdi böyle bir şey var hocam tarihte yani. Ama yok bak. Sünnilerle şeyler Hanefiler şeyler kavramı şeyler. kullanmak doğru değildir. Kız hocam oradayla şimdi sen diyor ki şafii, hanefi, ravi, İmam-ı gaz bullar, onlardan öncekiler. bir yani. dakika Hüseyin kardeşim şimdi sen Sünniler ve Hanefiler dediği o zaman sen Hanefileri sünnetin dışına çıkar. Yani Sünnilerin dışına çıkarmış olursun. Diyor ki diyor ki bunlar Şafii, Şafi, Hanbeli bullar onlardan Bu şey sonra gelirler yani. Ebu Hanife rahimeullah. Ebu Rahim selefidir. Biz daimiyoruz ki Hanefiler. Diyoruz ki Abu Mansur el-Maturidi'nin akidesini benimseyen kişi isim ve sıfatlarda sünni değildir. Ve ben çok Hanefi kardeşine soruyorum, diyorum ki senin ameldeki mezhebin nedir? Diyor ki ben Hanefiyim diyor. Peki diyorum ki akidete mezhebin nedir? Diyor ki ben Maturidi'yim, aciyp. Peki neden amelde henefisin akidede maturidisin niçin? acaba Abu Hanife'nin akidesi bozuk mudur? vallahi en büyük hocaları bile buna cevap veremiyorlar ve adamlar böyle yani siyah oluyorlar ve büyüklerine de sorduk küçüklerine de sorduk tamam mı? Neden? Ebu Hanife o zaman Allah korusun, akidesi bozuk mudur? Sen Ebu Hanife'yi Hanife amelde taklit ediyorsun, akidede reddediyorsun. Ha demek ki Ebu Hanife akidede, akidesi bozuktur. Akidesi bozuksa, amelde de onu taklit etmen caiz değildir. Çünkü akide bozuksa her şey batırılır. Şey her şey Esasla esas akidez, tamam Çünkü olur. esas akidedir. Tamam. Adam cevap veremiyorlar, bak bunlar müftü, ilahiyetçi, profesör, bilmem ne, nicelerini gördük. Adam İlahiyat Fakültesi'nin kürsüsünde adam profesördür. Fıkıh dersini veriyor. Tamam mı? Adam bu cevaba, cevabı, bu soruya cevap vermiyor. Veremiyor. Veyahut biliyorsa vermiyor için çelişkiye düşmemesi için cevap vermiyor. Veya da bilmiyor. ikisinden biriyiz. Ama biz demiyoruz ki sen çelişkiye düşeceğinden dolayı biz kapalı bırakıyoruz. O zaman diyoruz ki sen cevap vermiyorsan biz cevap vereceğiz. Ve ben inanıyorum ki iki şeyden ya adam biliyor çelişkiye düşmemesi için diyor ki ben bilmiyorum cevap vermiyor ve yok da gerçekten de profesör olmasına rağmen bu konuda cahildir. Ve ben acizane damla söylüyorum. Her profesör alim değildir. Her üniversite mezunu alim değildir. Ve burada ustalarımız diyorlar ki ilim üniversiteden sonra başlar. Çünkü üniversiteyi bitirince Arapça kavramlarını öğreniyor, tamam mı? O şimdi bu bildiği bilgiler üzerine bunlar hepsi temeldir esastır, Şimdi bu esas üzerinde bindirecek. Temel... Tabi canım. Ya bir konuda uzmanlaşacak, veya yüzeysel olarak bütün konularda kendini bilinçlendirecek. Örneğin, biliyorsunuz fakültelerde şeria a'm var. Ay hem akide dersini görüyor. Yani yüzeysel olarak. hadis Hadiste yüzeysel olarak. Fıkıhta yüzeysel olarak. Bütün bunlarda yüzeysel olarak bir bilgi alıyor. Buna diyorlar ki nedir? Buna diyorlar ki şeria. Öbür tarafa diyor ki ben hadiste mutakassıs olurum. Hadiste o zaman sadece hadis usulünü öğrenin. Diğer diyor ki akide de o zaman sadece akide. Şeria hepsinden. Biliyorsunuz bizim Türkiye'mizde geçmişte İslam fakültesiydi. Ben İslam fakültesini dışarıdan aldım. Yani o zaman İslam fakültesiydi. Şimdi ilahiyettir. Ve İslam fakültesinin bütün derslerini baştan sona kadar hepsini biliyorum. Yüzeysel bir fıkıh bilgisi var. Tamam mı? Yüzeysel bir nahu bilgisi var. Diğeri hepsi felsefe ve mantıktır. Başka bir şey yoktur. Ve nice şahıslar adam fakülteyi bitiriyor. İlahiyat fakültesini yok İslam fakültesini bitiriyor. Tamam mı? Namazın rükünlerini ve şartlarını bilmiyor. Çünkü üniversitede rükünlerini ve şartlarını gereği gibi öğretmiyorlar. Kendini, kendini kendisi yetiştirecek. Ha o zaman alimlerimiz burada diyorlar ki diyorlar ki ilim ne zaman başlar biliyor musun? Üniversiteyi bitirdikten sonra başlar diyor. Üniversite diplomasını almakla diyor alimlik olmaz. Ve ben burada dikkat ettim bak profesördür adam, doktordur. Geliyor Ebun derslerinde oturuyor ve ders dinliyor. Adam profesördür adam. Yani bizim Türkiye dilimizle profesör çok büyük bir adam olarak görüyoruz. Ve geliyor Ebun Bez ne profesördür ne öğretmen ne bir şey. Yani buranın şeylerine klasik isimlendirmelere göre. Sadece camilerde ders görmüş ve camilerde alleme oldu. Hiçbir diploması yok adamın. Abi. He bin Uthemin, de... La, e, bin Uthemin <gülüyor> üniversiteyi bitirdi. Tamam mı? E, e, mesela Fawzan yine o şekilde. Yani şimdiki Şeyh Abl Aziz mesela. Bu adam da öyle. Sadece liseyi okudu. Tamam, tamam mı? Yani profesörlük falan söz konusu değil. Bu profesörler hepsi biz bunları alimlerin derslerinde görüyoruz. Burada bizim Türkiye'de ilahiyet fakültesini bitirdiği zaman alimin yanında ders almaktan bile kibirleniyor. Aslanıyor. Bu adam nedir diyor ya bu adam e diploması yok bir şeysi yok. Ben diyor üniversite mezunum. Ben bu adamdan ders alamam diyor. Yani adam bu adam alimdir. Enamiyet bu, gösteriyor. Yani. En açık açık söylüyor. Madem ki fakülteyi bitirmişim diyor benim diplomam var onun diploması bile yok diyor. Ha, O zaman bu adamın diploması yoksa diploması olan bir adam diploması olmayan adamdan ilim alması kendine tenezzül etmiyor. Bu Türkiye'mizde oturtulmuş bir kaidedir bu. Bulmadık gibi. Tabi canım. Ha, o zaman efendim her üniversiteyi okuyan alim değildir. Adam bugün belki o, o ilkokul mezunu bile değildir. Ama adam bir konuda tahassuslaşmış ve bu konuda delilleri gayet iyi biliyor. Türkiye'mizde bir hata daha var. Özellikle Doğu'da. Yani her medrese usulünü okuyan bir adam allama olarak görüyorlar. Bu da doğru değildir. Nice ustadları gördük. Tamam mı? Nice ustadları gördük. Yani bu sarf ne? nahu kaidesini okutan adamlar. inanır mısınız? Fıki meselelerde bazı bilgisi var. Hadis dalında akide konusunda sıfır. Adam şirk koşuyor. Şirk koşuyor adam, şirk koşuyor. Allah'ın haram kıldığını irtikap ediyor. Ve diyor ki bu helaldir diyor. Özellikle sigara. Camide, camide alıp, sigara sarıyor, içiyor, bizim bize ders veriyorlar. Bizzat benim ustadım. Caminin içinde Sizin sigarayı bölge... sarıyor, sigara içiyor ve bize sarfuneh öğretiyor. Sizin o bölgede maalesef bu şey, mormonlar var, gelirler. He, işte Orada. ben onunla şey. ilgili. Geliyor, sohbet bitiyor, başlıyor herkes sigara yapmaya. Allah Allah, ya, başlıyor, duman çıkma. Yani ben de şaşırıyorum, böyle alıyor. nasıl bir alim oluyor, nasıl bir olucu oluyor? Anlayamadım. Canım. Demek şimdi demek ki orada yaygın. Bak Pakistan'da ne var biliyor musun? Pakistan'da da alimler var. Şöyle par koyuyorlar. tamam mı? Baş şöyle camın içinde tükürme. Oda, öyle, ya, yani. O da orada suyu varam bile içiyorlar. Su varam. Pandetikimiz şey yani işte biraz uyuşturucu sinirleri. Onu kullanmazlarsa da olmaz. İşte ben, alışmışlar küçük bir yani, Buna da şahit oldum. Hatta İstanbul'da mesela salata adam geldi o Pakistanlı. Asıl sorun sorun Konuşuyor. Konuşuyoruz, anlatıyorum. Sonra oradan Herhalde. tükürüyor. Orada bizim ters düşünüyoruz türklere. Allah orada anlatır değil ki bunlar böyle olmazsa konuşamayız. Sor abi. İmam Elbani'nin bir sözü var, Allah rahmet etsin diyor ki, bakarsın diyor, bir kişi Allame'dir diyor. O Bakarsın ki, o Allame'nin dizi dibinde öğrenci olan bir şahıs var diyor. Allah Celle Celaluhu'nun hikmetine uygun, o Allame olan bir kişi bir mesele ortaya atılır, o olan kişi o meseleyi bilmeyebilir. Ama o küçücük öğrencisi dizi dibinde oturan şahıs öğrenci diyor. Allah ona o hikmeti gösterir. Ve o kişi o meseleyi bilir diyor. Ama bu demek değildir ki O öğrenci diyor. Bundan daha çok allamedir diyor. Bir meseleyi bilmekle hocasından allame değildir. Değil. Tamam mı? Ama burada Allah'ın bir hikmeti var. Allah Celle Celaluhu Şafii'lere, Hanefi'lere, malikilere yani şahslar kastediyorum. Tamam mı? Ahmet bin Hanbel Şafii'nin öğrencisidir. Hadis dalında Ahmet bin Hanbel Şafi'nin, Şafi'iden çok daha ideal bir kişidir. Bizzat kendisi itiraf ediyor. Ya Ahmet diyor. Siz diyor hadis dalında mutahassızsınız diyor. Bir hadis görürseniz diyor o hadisi bana aktarın diyor. Olur ki o hadis sahih olduğunu görürsem diyor ben ona tabi olacağım. Ve burada İmam Şafii öğrencisinin hadis dalından ona daha mütehassıs olduğunu itiraf ediyor. Bugünkü zamanımızdaki hocalardan hangisi öğrencisinin ondan daha alim, bilmesen daim olduğunu itiraf eder? Mümkün değil. Göremezsin yani. Her hoca kendini şey sayıyor. He. Oysa ki bakınız ben şimdi ben ustaklarımın Öğrencilerin öğrencilerinden ders alıyorum şu anda yani değil ustadının öğrencisinden öğrencisinin öğrencisinden oturuyorum gidiyorum faydalanıyorum niçin ben bakıyorum ki bu adam gerçekten bu adamda ilim var takva da var ha bu adamdan ben faydalanabilirim yani ben o adamdan çok daha önceyim bu bu ustadın yanında ama ben bundan faydalanabileceğimi kanaat ediyorum yani ve gidiyor ve benden çok çok çok daha küçük bir yaş. Ve bunu tecrübe edin, siz dikkat edin. Bir adam mesela şimdi biz kardeşlerimize usulü selifeyi ezberletiyoruz. Ve bu kardeşlerimize diyoruz ki işte şu gün geldiği zaman şöyle yapın, ondan sonra gelin bize anlatın. Ben mesela bu kardeşime ders vermeme rağmen, tamam mı? Ilim konusunda belki de belki de yüzeyi demiyorum, belki de benden daha şeydir. Yani ben ondan daha alim değilim demiyorum. Ama ben bu gibi şahıslardan faydalanabileceğime inanıyorum. Benim hatırlamadığım bir kelimeyi Allah Celle Celaluhu o kişiye hatırlatıyor. Ve böylece ben ondan faydalanıyorum. Ha o zaman öğrenci veya hatta ilim talebesi çok mutavazi olması gerekiyor. İlim talebesi kibirlenirse Allah onu kör eder. Çünkü ilmiyle insanlar üzerine kibirlenen bir insan Allah o ilmi ondan alır başkasına verir. Dinde kibirlenmek diye bir şey yoktur. Kibirlik şeytanın adetidir. Şeytan dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Nasıl orada ben ona secde ederim? Çünkü onu topraktan beni ateşte. Bu kibirliğinden dolayı Allah Celle Celaluhu onu tamam mı? Öbür dünya yani kıyamet koptuktan sonra hayatı boyunca onu lanet ediyor rahmetinden koyuyor ve ebediyen cehennemde kalacak Ve en şiddetli azab açar. Çünkü kibirlik Allah katın Aleyhisselam diyor ki, misqanzer -ka kadar kibri olan bir insan cennet ona haramdır. Allah korusun. Niye niye? İster öğrencin olsun sen bundan faydalan kardeşim, konuşsun sen bundan faydalan faydalanırsın. Ben, ben faydalanacağına inanıyorum ben. Kimse diyemez ki ben öğretmem olmana rağmen ben ben öğrencilerimden daha bilgiliyim veya ota da daha hemen neyim kesinlikle ve bunu bizzat hayatımda, hayatımın tecrübesinde ben bunu gördüm yani 63 yaşındayım çeşit çeşit insanlar gördüm ve küçüğünden öbüründen öğrendim ve öğreniyorum ve şu ana kadar da öğreniyorum elhamdülillah, şu ana kadar gidiyorum, yani dizlerin dibinde oturuyorum adam konferansını dinliyorum, adam dersini dinliyorum. ve ben bazen anlattığı birçok şeyleri mesela bildiğim şeylerdir ama bazen öyle oluyor ki benim hatırlamadığım veyahut da unuttuğum bir şeyi orada, o derste hatırlıyorum veyahut da anlıyorum. O an, o an için. Yani düşünün, bir kadın Ömer kimdir? Ömer, emir-ül mü'minin Ebu Bekker'den sonra en hayırlı bir insan. Ama Ömer radıyallahu diyor ki, Ömer hata etti, kadın isabet etti. Bu tepem değildir ki, bu kadın Ömer'den daha bilgilidir daha fakihtir daha şeydir yok subhanallah Ömer bin Khattab beşerdir o ayetin Kur'an'da olduğunu unuttu o kadın ona hatırlattı dolayısıyla hafız olan bir insan her ayeti hatırlamaz ki bir meselede bilgili bir olansa o an için unutabilir ama o kişine ne yapıyor hatırlatıyor onun için Aleyhisselam diyor ki imam okuduğu zaman diyor hata ettiği zaman hemen ona cevap veriniz hata edebilir hafızında olmasına rağmen hata edebilir 10 yaşında bir çocuk imam okurken, hata yaparken 10 yaşında bir çocuk onun hatasını tamir ederse bu demek değil ki bu 10 yaşında çocuk o imamdan daha bilgilidir. Bu da doğru değil. Müslüman adam mütedil olması gerekiyor. Bir de din konusunda kibirlenmemek lazım. Kibir her yönde her zaman haramdır. Kişi diplomasıyla, makamıyla, müneyleği, zenginliğiyle, yakışıklığıyla, kuvvetliğiyle... Diyeler üzerine kibirlenirse her yerde bu haramdır. Ama özellikle din konusunda. Çünkü din konusunda kibirlenen bir kişi dinde bilinçli olmasına rağmen kibirleniyorsa Allah katında en şiddetli azaba, azapla karşı karşıya gelecek. Belki de Allah onu affetmeyebilir. Niçin? Çünkü bilmesine rağmen tamam mı? Bilmesine rağmen kibirlik yapıyor. Kibirlik şeytanın, şeytanın, şeytanın dostları işidir. Müslüman, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman eden bir adamın işi değildir. Müslüman kibirlenmez. Gayet mutavazı olmak lazım. Resul Aleyhisselam Vesselam içeri giriyorum, herkes oturuyor. Bakıyor orada boş yer var, orada oturuyor. Kimse önünden kalkmıyor, kimse ona yer de vermiyor. O, şu mutavaziliğe bakın ya. Kainatın efendisi ya, mahlukatın efendisi. İçeri giriyor ve meclise giriyor, orada boş yer var. Boş yer olduğu yerde orada oturuyor. Şimdiki halimiz? Şimdi bir hoca, bir öğretmen, bir zengin geldiği zaman ille de meclisten herkes kalkacak ve ona buyurun hocam, buyurun hocam. Kebapları da getirecek ya, karnını <gülüyor> En güzel yemekler hoca, en güzel kebaplar hoca, en güzel yastıklar hocam, en güzel kotuklar hoca. <gülüyor> hocam, ben yani? bir soru soracağım. Nasıl <gülüyor> bir hı <soru> <gülüyor> buyurun. Bu, bu, bu, i̇şte, bu, hocam bu, bu saygı yani e, saygıdan mı olacak? E, saygıdan saygıdan bu, mı oluyor hocam? Bu. Olutma, sorun unutma, sorunu unutma. Yok ben yazmışım var. Namazda kafa kapatmamak haram mı? Erkeklerin kop koymaması. Haram değil mi? Dışarıda açık okay. geziyorsa ille de namaz kılmak için kafayı örtmek sünnet değildir. Her an için kafayı örtmek. Yani İslam, İslam İslam'ın adetlerine uygundur. Çünkü geçmişte Yahudi ve Hristiyanlar açık kafa geziyorlardı. Müslümanlar Müslümanlar kapalı kafa geziyor. Yani mesela Farisiler kafalar açıktı. Kafalarını kapatmıyorlardı. Rumlar yine o şekilde. Ama Araplar kapatıyorlardı. Peki ölse bidate düşme ihtimali var mı? Ölse ne sanayacaklar? Eğer kapatıp da yani bu sünnettir dese o zaman düşer tabii. Çünkü biz ne dedik dikkat ettiyseniz. Tamam mı? dinde olmayan, sünnet olmayan bir şeyi sünnet yapıyorsa ve bunda iddia ediyorsa açıklanmasına rağmen o kişi bir daatçıdır. Çünkü men ehdete fi emrînâ hâdâ ma leyse minuh Ama adetlerden dolayı ise? Hatta adetlerden dolayı adeti sünnet yaparsa o yine o şeye durur. Kafirlere hmm. lanet edebilir miyiz? Toplu bir şahıs olan toplu bir şekilde veya da şahıs olarak. Şahıslara bile buradaki animler diyorlar ki Yahudi ve Hristiyanlara belli bir kişiye lanet okunmaz diyorlar. Örneğin mesela bazıları boş hani boş hayattayka şimdi Obama'ya lanet okuyorlar mesela. Buradaki alimler diyorlar ki belli bir Hristiyana lanet okumak caiz değildir diyor. Çünkü bu adam Müslüman olabilir diyorlar. İmam Elbani tam tersini düşünüyor. Diyor ki Ali Satt her selam, şey İmam Elbani rahimeullah yani genel olarak lanet edileceği gibi muayyen bir kişiye de Yahudi olduğu müddetçe tamam mı? Ve Müslümanlara zarar veriyorsa, İslam dinine zarar veriyorsa, İslam ümmetine zarar veriyorsa o kişi lanetlenebilir. Ama lanet Müslüman bir kişiye okunmaz. Müslüman bir kişiye kafir denilmez. Müslüman bir kişiye lanet okumaz. Çünkü ayetle sen diyor ki kim kime dafi kafir derse veyahut da Yahudi veyahut da şu derse o söz göklere çıkar. Bütün gök kapılarını çalar. Bütün gök kapıları onun yüzüne kapanır o söze karşı. Tamam mı? Ondan sonra gök kapıları hepsi ona kapanınca nereye geliyor? O söylenen kişiye geliyor. Eğer o kişi kafir değilse o söz kim söyledi? O söylenen kişiye gelir. O kişi kafir olur. Tabii canım ne demek? Tekatli. Mutavva'ın anlamı yani sakallı Mutavva yani sakalı burada tabi sakalı bırakana mutavva diyorlar ama şer'in yönden biz mutavva şeyine baktığımız zaman ey nafile ibadetleri yapan kişiye mutavva yani tatavva yok yani nafileleri yapan kişiye diyor ki el ibadet ey, el tatavva'iye ay en nafile nafile ibadetleri sarılan kişiye burada diyorlar ki mutavva Tabii ki sakal aslında tatavü değildir, farzdır, vaciptir aslında. Ama burada sakal bırakana mutavvi diyorlar. Din Türkiye'de polisi. sakal bırakana sufi diyorlar. Din polisi de. Son zamanlar hata yapar mı? Efendim? Aynı zamanda din polisi demek burada karşılaştırdı din polisi. Aha, yok, polisi. yok. Burada her sakal bırak özellikle hocalara mutavvi diyorlar. Tıpkı bizim Türkiye'de hocalara hoca veya hutta sufi dedikleri gibi. Burada imama mutavvi diyorlar heyet sahibine mutavva diyorlar. Yani dinci oldukları için veyahut da dinde vazife aldıkları için veyahut da bilgili olduğu için mutavva diyorlar. Onların öf adetlerinde bu vardır. Ama bu da doğru değildir aslında. Çünkü her Müslüman mutavva'dır. Her Müslüman Allah'a itaat ediyor. Mutavva itaattan geliyor. Mutavva çoğuldur. Yani tamam mı? İtaat, i̇taat yani. tekildir. Mutavva bundan uşak olmuş. Tamam. O zaman sen de sen de Allah'a itaat ediyorsun. Diyelim ki sakalını kesen de Allah'a itaat ediyor. Sakalı bırakan da Allah'a itaat ediyor. Ama sakalı kesen sakal konusunda Allah'a itaat etmiyor. Tamam mı? Tıpkı demin ki size verdiğim misal gibi bir kişi ona o mutavv mutavv diye zoruna geldi. O zaman sen sen de fasıksın deyip sakalını kestiği için bu adam neredeyse adamı öldürecekti. Sen nasıl bana fasık diyorsun? Çünkü bu adam cahildir. Fasık demek yani onun mantığına göre yani sen beni sen beni kafir mi görüyorsun? Çünkü sakal kesmek biliyorsunuz Türkiye'de mekruhtür diyorlar. Tıpkısı sigara mekruh gibi. Evet. Diyorlar ki sigara mekruhtür. Resuller hata yapar mı? Resuller hata yaparlar ama günah irtikab etmezler. Vesselam, özellikle din konusu, şey dünya konusunda bütün Resuller hata etmiştir. Din konusunda bile biliyorsunuz Adem ve Vesselam hata irtikab etti. Allah Celle Celle ona diyor ki sen ve havaya diyor şu ağaca yaklaşmayacaksınız diyor. Onları sakındırıyor. Ama şeytan Allah'a kasem ederek tamam mı? Onları kandırmak için işte bu ağaçtan yerseniz hayatta devamlı hayatı boyunca cennette kalacaksınız. Allah'a kasem ediyor. Ben sizi sizin için söylüyorum gibisi. İnandılar. Ağaçtan yediler. Hata etti. Ama Allah Celle, Celle onu affetti. Tamam mı? Ama din konu, yani vahiy tebliğ etme konusunda hiçbir resul hata etmez. Ey o resul Allah'tan emirleri nasıl aldıysa harfiyen aktarır. O konuda masumdur. Yani haberi nakletmekten resuller masumdurlar. Ali Sattu vesselam İbni Mektuma karşı hata etmedi mi? Havas evet. suresini hiç okumuyor musunuz? Havas suresi. Allah Resulü sallallahu ve Kureyş büyükleriyle uğraşıyordu. Hani belki Müslüman olurlar diye İslam'ı onlara tebliğ ediyor. Orada Ebni Mekdum radıyallahu anh ne yaptı? Ali satt ve soru sormak istedi. Ali satt ve selam yani hani bu zaten Müslümandır. Ebni Mekdum Müslümandır. Hani şunlara bir bir kazanayım gibisi. İhtihadını kullandı. Tamam mı? Ve orada Ebni Mekdume önem vermedi belki de İbn Mektum orada mesela kalben belki kararıyor. Orada Allah Celle Celaluhu Ebn-i Mektum daha iyi bildiği için onu Rabbidir. Hemen Allah Celle Celaluhu Cebrail vasıtasıyla Abbesel suresine indirdi. Yani orada Aleyhisselatü Vesselam'ı kınadı. Ama ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam din konusunda ona bir haber gelmediği zaman tabi beşerdir. Ne yapması gerekiyor? Beşerce iştihad edecek değil mi? Çünkü iştihad beşerin ahlakıdır. Bilmediği meselelerde ijtihad eder. İster dünyevi yönde olsun, ister uhrevi yönden veya manevi yönden veya şer'i yönden olsun. Bu evet, ve Edirne Savaşı'ndaki esirlenme de hata. He. So, dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu Allah'tan bir emir midir yoksa senin bir ijtihadın mıdır?" Çünkü burada şimdi bizim burada durduğumuz yer savaş tekniklerinden değildir dedi. Yok dedi. Bu benim bir ijtihadımdır. O zaman ya Resulullah dedi, burada bizim buradır. durduğumuz yer, bizim burada duracağımız bir yer değildir. Biz dediği savaş tekniklerini çok iyi biliyoruz. Ve Ali vesselam ona itaat etti. Resulullah kibirlenmedi. Bazı hocaların kibirlendiği gibi. Hüseyin demek istediği hocam mesela profesör geldi, bir insan ihtirandan dolayı şeyleri ayak atmak. Çok güzel bir konu. Burada söyledi Arabistan'da bu erfah adetlerindendir. Türkiye gibi aynı burada birbirlerine kalkarlar. Yemenler, Araplar falan ve çok kötü. Maalesef işte değil. Hatta alimler bile birbirlerine kalkıyorlar. Öyle öyle öğrenmişler. Ve kalkmazsan çünkü diyor ki afroz ederler seni. Ama bu meseleyi sen İmam El dinleyeceksin. Baksın tam Sünneti gerçekten. Yani sünnete mutahassis olup da sünnete amel eden alimlerin hali bambaşkadır. Aleyhissatü vesselam diyor ki hadis-i ve İmam Ahmed rivayet ettiği bir hadis ve İmam Albani diyor ki bu hadis sahihdir. Diyor ki yani satü vesselam "Men arada en yetemessale lehu en nas kıyaman felyetebawa maq'adahu min en-nar." Bu şekilde. İmam Ahmed rahimehullah ve dedi Albani rahimehullah hadis-i arada an ytemeselerle onlar nesقيام her kim girişlerinde, derinde falan gidir her ister ki herkes ona kalksın. herkes ona saygı göğe Yahu ben hujayim kardeşim geldiğim zaman nasıl siz kalkmazsınız o ay yani demek ki siz bana saygı göstermiyorsunuz Yahu sevgi kalplerdedir azalarda icabında ben Muhammed kardeş ondan şeytan gibi haşa şeytan gibi ondan nefret ediyorum ama geldiği zaman nifak an kalkıyorum e buraya <gülüyor> karlıktır ve nifaktır bu. Ben burada sözde yani ona saygı göstereceğimi kendimi cehennemlik yapıyorum Allah korusun. Hem sevmiyorsun hem ona kalkıyorsun. Nasıl? Bu nifakın ta kendisi değil midir? Ve bu İmam Elbani diyor ki, hadi nifakın içtiğidir. Aynen öyle söylüyor. Hadi nifakın içtiğidir. Tamam mı? Toplumsal bir nifaktır diyor bu. Çünkü bunlar birbirlerine kalktıkları zaman Allah için kalkmıyorlar. Sırf ya makam ya zenginlik, ya bilmem ne, ya adet Kur'an ve sünnetin ölçüsü üzerine kaptığı ondan evet. dolayı. Ve diyor ki ve vesselam'da mümkün söylediğim sözü diyor ki ve vesselam ashabını şu şekilde terbiye etti. Tamam mı? Rumların diyor, <gülüyor> başlarını tazim ettikleri gibi beni tazim etmeyin diyor. Birisi meclise girdiğin zaman kimse kimsenin önde kalkmasın. Ama diyor tefessahü fil mecalis diyor. Yani bir, heh, yani yerleri ne yapınız genişletin kişiye yer verin Ve diyor ki ve Vesselam girdiği zaman diyor meclise girdiği zaman hiçbir sahabi kalkmaz çünkü onları o şekilde terbiye etti o şekilde öğretti diyor ki Aleyhisselatü ne, meclisin mecliste nerede boş yer gördüyse orada oturur dikkat ediniz ha o zaman şahıslara ve yine bu sözü diyor. diyor ki mesela Bakın diyor size bir, benimle kendisi diyor, diyor bizzat benimle olan bir şeyi anlatacağım size diyor. <gülüyor> diyor ki bir yere gittik, bir meclise gittik diyor. Gelenler hepsi yani usta bakkada. <gülüyor> Arada bir diyor yani bazı <gülüyor> şahıslar gibi normal insanlar geliyor. Yani böyle usta bakkada. Usta bakkada olan şahıslar geldiği zaman hurr hurr diye kalkıyorlar diyor. Adam oturmadan kimse oturmuyor. Bazen diyor arada bir normal bir vatandaş geliyor. Hiç kimse kalkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki ben diyor o kişiyi de tanıyorum. O kişileri de tanıyorum. Ben diyor Allah rızası için biliyorum ve söylüyorum. O kişi Allah katında değerli daha çoktur diyor. Eğer kalkılacaksa buna kalkılması gerekiyor onlara değil diyor. Niçin? Çünkü bu adamlar hala haram meselesini sadece işte diplomalar, o zengindirler ya zengindir ya diplomalıdır ya bilmem nedir. Sırf bundan dolayı yani makam şey, ve Yahutta hatta aşiret başkanıdır ve ya hatta aşiret başkanının oğludur gibisi. Ama bu adam diğer adam diyor. Adam namazlı, niyazlı, sünnete riayet ediyor, Allah'tan korkuyor, haram itikab etmez, ilim öğreniyor, ilim öğretiyor. Yani diploması yok. Diploması yok, sadece makamı yoktur. Ama Allah katında ben bunu da tanıyorum buna tanıyorum. Tamam mı? Zahiren Allah katında bu kişi ondan daha değil. Kalkılacaksa buna kalkılması gerekiyor. Ama Allah Resulü herkesten takvalı olmasına rağmen kimse ona kalkmıyordu diyor. Acaba bunlar Allah Resulü'nden daha mı büyüktürler diyor. Ha o zaman şimdi bir dikkat ediyorsanız biz mesela alıştık biliyoruz sünneti. Kimse kimseye kalkmıyor. Ve İbn-i diyor ki mesela siz bir yere gittiniz diyor. Ve o gittiğiniz yer, örf adeti kalkmaktır, diyor. Siz orada tahmin edecek, iştihad edeceksiniz. Ben burada kalkmazsam bir fesat olur, fitne olur mu olmaz mı? Eğer fitne olacağından kanaat ediyorsanız, kalkacaksınız, meclis oturduktan sonra orada açıklayacaksınız. Açıklamak senin üzerinde vaciptir, diyor. Yani. Tabii, kalkacaksın. Ve senin arkadaşların seni gördüğü zaman acayip, Ustad hem nehyediyor kalkmaktan hem kalkıyor.'' Orada herkesin kafasında Hiçbir bir soru oldu. işareti oluşacak. Neden kalktı? Hem nehyediyor hem kalkıyor. Diyor ki, orada diyor, herkes oturduktan sonra diyecek, diyecek ki ''Sünnet'i anlatacağım. İşte böyle, böyle, böyle, böyle ben fitne olmasın diye firana kalktım.'' Ama kalkmak caiz değildir. Ve bu ki hukuklarının hadisi söylüyor. Tamam mı? ve Vesselam'den örnekler veriyor. Ömer'den, Ümardan şundan buradan, Ebu Bekir'den örnekler veriyor. Büyük alimlerden, şafiilerden, şunlardan örnekler veriyor. Ve diyor ki işte böyle olma. Bu anlatışı, dersi verdikten sonra diyor, bir dahaki mecliste o şahıs gelse diyor, onun önünden kalkmayacaksın diyor. Hocam, sizler mi hakkınızda herhalde? Sizler mi, mi acaba? diyara ee, bu çorabı sene mes yapmak ki hocam bu işte e, şeyden orucandan dolayı yani bu anlattığınızdan dolayı mes edil yani edilmemes yani fitne dedi ki ne dedi ki ya e, sünneti yani sünnetse kapı yani saatlaba saat ben devam söylüyorum tamam mı Allah'ın ruhsat ruhsat olarak Müslümanlara verdiği bir şey fitne olur diye terk etmek doğru değilmiş. Ve bu özellikle bu mesele ve özellikle kudla konusunda. Yani örnek durumundaysa örneğin. Sen bir ilim talebesisin ve orada herkes biliyor ki sen ilim talebesisin. Tamam mı? Ve orada mesela mesih yapıyorsun. Sen yapmazsan o zaman sen örnek olduğu için herkes diyecek ki bak filan adam demek ki yapmıyor. Ha o zaman demek ki sünnet değildir diyecek. Demek ki Mesih sünnet değildir veya da ruhsat değildir. Sünnet veya da ruhsat olmuş olsaydı filan hocamız yapacaktır. Yapmadıysa demek ki sünnet değildir de da değildir. Ha o zaman ne yapması gerekiyor? Yapacak. Yapacak. Ve Mesih yapan bir kişiyi, Mesih normal vatandaşsa, Mesih mesih edecekse ama mesih sonra birisi ona soru sorup da bu konuda bilgisi yoksa, yani ağzınına burnuna karıştıracaksa cevabı o zaman ne yapması gerekiyor? gerçekten orada kınanacağını tahmin ediyorsa ve orada fırtına kopacağını biliyorsa ve anlatamayacak durumdaysa bilgisi de yoksa orada ne yapmayacak? Mesih etmeyecek. Çünkü kendisi cahildir. Anlatamayacak. Mesajı vermeyecek. ve da veremeyecek. O zaman madem ki mesajı veremeyecekse, normal bir insansa orada ne yapacak? O mesih'i orada bırakacak. Ama Mesih'in sünnette olduğunu biliyorsa ruhsat olduğunu biliyorsa delillerini biliyorsa ve özellikle örnek ise o kişi da ilim ta, davet yani ilim talebesi ise veya da yok ise orada hiç kimseden çekilmeden orada mezsheedecek ve ona birisi laf söylediği zaman güzel bir usluluğa delilleriyle anlatacak hı hı. ve bu Aliat ve sünneti ve yokta ruhsatıdır Ali sat ve ruhsatını ve sünnetini terk etmekte neden bizi konuyorsunuz Abu Hanife ki Abu Hanife Abu Hanife hayatı boyunca mezhebetmedi. Ölmeden önce hastalık yatağındayken onun öğrencisi İmam Yakub ona bu hadisi naklediyor. Ondan sonra İmam Muhammed, İmam Zufer ve İmam Yakub bu hadisle amel ediyorlar ve bu hadisi naklettikten sonra Abu Hanife mezhebini terk ediyor. Sünnete hadise sarılıyor. Hocam bir gün başıma şöyle bir oraya geldi, ben cami, camiye geçtim, adete giyeyim, geçersin, selam, bir kere gel tehennet otururuz. Benim mahallede ki, hoca Mecid'den hocaya Kur'an okuyoruz, ben de geçtim, Tehennet-i Mecid'den otururuz, kocası zoruna gitti, kızdı. Ve bıraktı Kuran-ı Kerim'i, başladı anlatma. İşte Kuran-ı Kerim okunurken arkadaşlar namaz kılınmaz, İşte şöyle böyle Ben de aklı, cemaat orada oturmuş, dinliyor herkes, Allah maşallah derken. Kısa artık sıra bana geldi tabii. O anda ben kendim bir cemaat, madem hoca böyle bir şey dedi, cami necide ben, ben bana karşı ben de söylemem lazım. Dedim ki bir gün peygam, camide mi oluyor? Camide oluyor. Kuran okuyor hocam, herkes diliyor yani. Ben de geçtim, bir kere kıldım, oturdum. Başınıza gelirse dikkat edin yani. Olabilir yani. Hoca kızdı, nasıl ben namaz kılarım? Tehret-i Mescid, hocam Kuran okurken. Ben de o artık ben de o cemaat içinde, mahalleyi herkes tanıyoruz zaten. Dedi ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazına hizbayı verirken bir ara benim geçti camiye Oturdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona binberdeyken kalk iki rekan koy otur dedi Ve bu da o şekilde izah ettim ben de camide o insanlara Ve ho Hoca dedi ki vallahi ben dedi bilmiyordum dedi bilmiyorum dedi böyle hani, bilgim, bilgim dışında dedi Savundu o da şey oldu Sonra tabi yani bunu herhalde çözmüştür o da. Yani başımıza böyle bir şey geldi, Kur'an okulurken yani dinleyin diye ayet var dedi. O şekilde o da geldi. Ben de dedim ki Peygamber Efendimiz böyle yapmıştı yani. O bir asli bir hutbe. Asli hani şey mi abi? Biri hutbe, biri Kur'an. Evet, hutbe biri daha, hutbe. yani hutbedeyken Cuma günü. Öyle yapıyoruz, siz daha iyi bilirsiniz yani, böyle. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu ki وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنِ اَسْتَانِ وَأَنْسِرِ o şekilde o söyledi. Ben o şekilde söyledi. Burada yani şimdi sen arabada gidiyorsun. Arabada 5-6 arkadaş var. Sen açıyorsun radyoyu, Kur'an dinliyorsun. Sen madem ki sen açtın, senin dinlemen senin üzerinde vaciptir. Ama biz senin dışında 4-5 kişi var, bize vacip değildir. Çünkü biz sana emir vermedik ki Kur'an okuma açman için. Ben Kur'an dinlemeye hazır değilim şu anda. Aklın başka yerde, fikrin başka yerde. Onun için camide, özellikle camide sesli Kur'an okumak aleyhissalatü biz bizzat sakındırıyor. Diyor ki seslerinizi birbirlerinizin üzerine bırakmayın. Mescit ibadet yeridir. Kimisi tesbih yapar, kimisi namaz kılar, kimisi Kur'an okur. Sen kendini işetecek şekilde Kur'an oku. Bir de böyle halka, camide halka yapıp Kur'an okumak kesinlikle caiz değildir. Aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman bunu yapmış değildir. Yani selef Selef ahlakından veya da sünnetinden değildir. Çünkü mescid, kimisi oturur tesbih yapar. Kimisi düş ölümü düşünür. Kimisi Kur'an okur kendi kendine. Kimisi namaz kılar. Kimisi dua yapar. Sen Kur'an okurken burada şaşırtırsın. Ne namaz kılan kılabilir? Ne dua yapan dua yapabilir, ne tesbih yapan tesbih yapabilir. Herkesi şaşırttır. Bu mescid senin malın değil ki. Bu mescid bütün Müslümanların mescididir. O zaman burada mescid herkesin hakkına riayet etmek lazım. Maalesef şeylerin bu Söğüt'te bile var. Sen camiye giriyorsun. Adam birkaç tane yaşlı adam cuma cuma günü bile ne vur sesleri kaldır aleyküm. herkes Kur'an okuyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam aleyküm. ve rahmetullah ve berekatühü. Ha o zaman sen kendin mesela açtır diyor, Kur'an dinlemek istiyorsun. Sana vaciptir. İşte bu ayet orada tatbik edilir. Tamam mı? Veya sen birisine diyor ki, diyorsun ki mesela burada oğlum bana şu süreyi okur musun? Ve sana okuyor. Orada sen o süreyi öğretmenini dinlediğin gibi ondan daha şiddet bir şekilde kulağını ve kalbini o ayete vermen gerekir. o sureye vermen. Vermediğin takdirde Allah'a karşı isyankarsın. karsın. Tabii. Tabii. Ama sen mesela diyelim ki adam bir yerden geçiyorsun. Düğün yapıyorlar. <gülüyor> bir yerde zır zır zır zır oynuyorlar. Çalgı çalıyorlar. İmam Efendi de kebap karnını kebap dolduracak. Hoca Efendi de orada oturuyor. Mevlüt. Uzun hava çekiyor. Arkasında da ayet okuyor. Ve bu bizzat Türkiye'de bunu gördük. Mesela yürüyoruz biraz oradan geçiyoruz. Bazı cahil sufi kardeşlerimiz diyor, ya hocam bak Kur'an okuyor bir dinleyelim. Kur'an okumak vaciptir. Ya bu adam burada Kur'an okuması haramdır aslında. Bu adam burada Kur'an okuması haramdır. Bu şekilde Kur'an okuması haramdır. Bir de bana farz değildir. Orada kimlere okuyorsa o adamlar dinlemek mecburiyetindedirler. Ama o okuduğu için onlar dinlemek mecburiyetindedir. Ama o orada okuduğu için günahkardır. Niçin? Çünkü çalgının çaldığı yerde Kur'an okumak, Kur okumakla çalgı bağlaşmaz birbirleriyle çelişiyorlar. Orada ya iman kişide ya iman var ya küfür. İman ve küfür bir yerde birleşmez. Masiyet ile amel de bir yerde birleşmez. Burada sen şeytana şeytana ne yapıyorsun? Şeytana uyuyorsun. Burada Allah Celle Celaluhu ne diyor Allah Resulü'ne sen Resulü diyor ki kişi hamama oturduğu zaman diyor ki konuşmak caiz değildir. Ve bunu bazı şahıslar genelleştirir genelleştiriyorlar. Halbuki hamamda konuşmama Affedersin, çiş ve bok yaptığı zaman konuşmayacak. Azıcık konuşayım ki belli olsun. Ama sen hamama girdin yani. Te, özellikle şimdiki hamamlar. Tertemiz. Diyor ki sen orada mesela konuşamazsın. Veyahut da besmele çekemezsin. Abdest aldı on zaman. Bu doğru değildir. ve vesselam haceti üzerindeyken konuşmayı yasakladı. İki kişi hacetleri üzerinde otururken diyor birbirleriyle konuşmasınlar. Çünkü o hacet üzerindeyken işte kişiden çıkan, o dışkıdan çıkan, koku falan melekleri rahatsız eder. Çünkü melekler gelecekler, yazacaklar. Tamam mı? Ha o zaman o an için. Tamam mı? O an için böyle bir şey doğru değildir. Peki aynı şekilde Allah'ın haram kıldığı yerlerde Kur'an okumak da doğru değildir. Ya burada çalgı çalıyor. İmam Efendi burada birkaç kuruş alacak diye mevlüt okuyor. İnanır mısın? Odada mevlut okunuyor. Mikrofonları da dışarıya vermişler. Kur'an, mevlüt. Burada da kadınlar, kızlar, erkekler bavul, cın cın cın hililililifilmemne falan filan burada adam, burada da adam Kur'an okuyor beyefendi. Ve bu adam hoca efendidir. Bu hoca efendinin sözü dinleniyor ama bir davetçinin sözü dinlenmez. O davetçi sapıktır ama bu adam hocadır. Din bu mudur kardeşim? Din bu değildir işte. Yahu din Allah'ın dinidir. Ve Ali Sabrı dinidir. Burada Sünnet neyse odur. Ne insanlar için, ne şunlar için de bunlar için. Sen dinin Allah için yaşayacaksın. Kim ne dese desin. Hani Rasulullah aleyhisselam mecnun dediler, sehir vazet dediler, ettiler dediler. Şu şimdi davetçilere de aynı lafları söylüyorlar. Filan adam şöyle dedi ya kim ne dese desin, bana ne. Ben iyi biliyorum ki kendimi iyi biliyorum mesela yani hani ben kendimi örnek yani yani ille demen demek değil yani her Müslüman davetçi, davetçi olan bir kişi kendi kendini biliyor ki insanlar için yapmıyor. Tamam mı? İnsanlar için namaz kılmıyor. İnsanlar için amel, amel etmiyor. Allah için ve olduğu için. Sen sakalı bırakıyorsan Allah farz olduğu için bırakıyorsun. Tamam mı? Sen camiye gidip cemaatle namaz kılıyorsan Allah için ve Allah farz olduğu için gidiyorsun. Ha o zaman madem ki bunları sen Allah için ve farz olduğu için haramlardan kaçınarak Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsan ki bu farzdır. Tamam mı? O zaman Mesela bu şeyleri yapmaya gerek yok Allah razı olsun. Müslümanlar maalesef şiddet günümüzdeki bazı hocalar İslam'ı istismar ederek İslam'ın arkasından maalesef ceplerini ceplerini ve bankadaki hesaplarını dolduruyorlar. Yani biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'dan önce imamın maaşı 500 liraydı mesela. Ya 500 lirayla Çoluk çocuğunu geçindiremez. Bakıyorsun ki o hoca 5, 6, 7, 8 tane dairesi var. Nereden geldi bu? Hepsi dini istismardan. Geliyor hocam işte ben babam ölmüş ben hatim istiyorum. Yanımda hazır hatim var diyor. Hazır hatim var diyor. Hazır hatim var. Çok. Ya bir geliyor hazır hatim var. Bir geliyor. Ya bugün de 24 saat Kur'an mı okuyor bu adam? Her gelen kişiye diyor ki benim yanımda hazır hatim var. Hatim ne de? Yani Fatiha suresinden İhlas suresi, Nas suresinin sonuna kadar. Ya bir gün bir arkadaşa dedim ki ya ya filan kardeşim dedim. Ya bu hoca ne kadar Kur'an okuyor maşallah ya. 24 saat Kur'an Kur'an okuyor. Her gelen diyor hatim var. Sordum bir Kaşgili dedim ki ne kadar aldı senden? Diyor ki 200 lira. Of, 200 lira. Hatta mikrofonlarda bir kişi öldüğü zaman, mikrofonda ses verdiği zaman para veriyorlar. Para vermesen bir kişi yemin billahi diyor. Diyor ki cebimde 10 lira vardı diyor. Dedim ki işte babamın şey yapsın belamı kıs. Babam öldüğünü herkes bilsin ki namazına gelsin. Diyor cebimde on riyal vardı diyor. 10 lira vardı diyor. Çıkardım 10 lirayı verdim diyor. "Ney bu ya?" diyor. Ben diyor sabahtan akşama kadar burada oturuyorum. Yani ben senin bekçin miyim burada diyor. "Ney bu 10 lira?" diyor. Ya hocam, bakma. Diyor ki dedim ki hocam kusura bakma diyor. Şöyle ceplerimi ha, böyle çıkardım diyor. Göster. böyle Dışarıya çıkardım. Vallahi diyor. Bak ceplerim sıfır. On liradan başka param yok. Olsaydı sana verecektim. Git git almıyorum on liranı. İşte bu adamlar bu şekilde adam birinci daireyi, ikinci daireyi, üçüncü daireyi, dördüncü daireyi bir de en güzel yemekleri şöyle sıfır. En iyi yerde oturturlar, kebapları getirirler, yiyer, içer, şişirir, şişir, ha şişir. şöyle olur. Karnı şöyle olur, 500 lirayla kardeşim, yani o zaman adamın maaşı 1000 lira. O zaman mesela adam geçinemiyor, bu adam 5, 5 lirayla hem geçiniyor, hem de daire, üstü daire alıyor. Nerede? Şimdi, din bu mudur yani? Dinde olmayan şeyleri istismar ediyor. Olmayan... Camide oturuyor, geliyor kadınlar, hocam bize mevlüt musun? Aslında açıksa açıktır. Eşarpı ha böyle, yarım yemalak ha böyle koyuyor. Aynen böyle. Ha bu şekilde. Saçları buradan çıkmış, rujmuş falan filan oturuyorlar. Yani erkekler önde, kadınlar arkada. endi indi gökler melek, göklerden melekler, uzun hava çekiyor adam. Evet. <gülüyor> ya din bu mudur? Camiler bunun için mi yapıldı? Dinlere güler. Buna da söylediği nasihat yani diyorlar ki işte filan adam sapırttı, filan adam şöyledir, dinamem şöyledir. Hep davetçilerin aleyhinde konuşuyorlar. Allah, Allah rızı olsun. Biz, biz şahz bu bu gıybet değildir. Biz şahz zikretmiyoruz. Biz genel konuşuyoruz. Ayetullah Semdi diyor ki, La an anallah namisat Bu gıybet mi yapıyor? Genel olarak diyor ki, Her kim kaşlarını çektiriyor çekiyor ve çektiriyorsa Allah onu lanet etsin. La anallah şarbel khamir. Bu gıybet değildir. Ve demiyor ki, Hasan Hüseyin filan filan. Biz burada şahıs çekiştirmiyoruz. Biz burada genel hocaları çekiştiriyoruz. İsim verirsek hibet olur. Genel konuşuyoruz Kesinlikle. ki Müslüman hocam, atasını hocam, ne olur? Valla desek işte Hüseyin şöyle hocam, şöyle. O zaman hocam. senin hıyabında senin hibetini yapmış oluruz. Bizden müsaade isteyelim. Evet. Görüşmek üzere. <Gülüyor>